Oh yeah. caste Kainat, bugün 6 Kasım Çarşamba, yıl 2013, ay 11, gün 310, Hızır 185 1435, Hicri Muharrem 3, 1429, Rumi Ekim 24 Kuş Geçimi Fırtınası Günün malumatı, Kasam ayında, bahçıvanlık Kuş konmazların yapraklarını gübre ile örtmeli, ıspanakları seyrekleştirmeli Enginar, Hindibağ donman donmaktan korunmalı. Badem, erik, kayısı, şeftali, şeftali çekirdeklerine, kuzey rüzgarları gelmeyen duvar diplerine ekmeli, uç gösterince soğuktan kavrulmamaları için örtmeli. Camlı sandıklarda yetişen fidanlara gündüzleri hava vermelidir. Bağlar krizme edilir. Çubuk dikilir aynı zamanda. Ahır ve kümes. Kümesleri ahır ve ağırları Temiz tutmalı, sık sık havalandırmalı, hayvanların yattıkları yerler rüzgardan korunmalıdır. Sebzeler Evvelce ekilmiş salatalar siper altına tekrar dikilir. Lahana, beyaz yapraklı salatalar kuzu kulağı dikilir. Devamı yarın. Büyük, Büyük Saatli Marif Takvimi, takvimi. go flying through the air. When I get you in my arms, you better beware. I go insane because I can't be tamed like a tiger. Ooh, like a tiger. Ooh, just to see you smile. Really Ooh, I want to growl. Wow. You keep my heart jumping like a can. Oh, like an onion in a bowl. Baby, every time you Don't be late. I might get mad up I have to wait. Come right now, 'cause I'm on And to get to you I'm your tiger and you're my mate Hurry up for the don't. Merhaba herkes Açık Radyo burası 94.9 açıkradio.com ve Açık Gazete açıldı haftanın 3. Açık Gazetesi Ömer Madra, Can Tombil Selahattin Çolak ve Mert Gümüşer'den oluşan ekiple birliktesiniz Günaydın, Günaydın. Emre Gümüşer bu arada Emre gene mi gene. Mert dedim Evet Emre de bizi destekliyor ve e, Tiger ...adlı parçayla açtık zaten sebebi de belli. Golf sopasıyla trafiği durduran adam Tiger Woods'a geldi galiba. Aslan ve Kaplan Tiger. Bir saat boyunca köprü tatil olmuş anladığım kadarıyla. Tiger Woods. Ee, ona geçeceğiz şimdi. Geçmeden önce tarihte bugün 1856'da bugün... ...Sins of Clerical Life diye... Bir George Eliot'ın önemli kitabı yayına verilmiş. Tabii erkek adıyla veriyor. Çünkü o sıralarda kadınlara şey yok, itibar yok. Dolayısıyla da böyle bir durum olmuş. 1913'te bugün Mohandas Gandhi Hindistan'da daha doğrusu Güney Afrika'daki Hind, Hind, Hindistanlı Hintli madencilerin grevini desteklediği için daha doğrusu protestosunu desteklediği için tutuklanmış ta de bugün yani 100 yıl önce bugün oluyor bu olay Güney Afrika'daki Hintli madenciler mi varmış 100 evet, yıl önce bugün? Güney Afrika'da epey bir Hint popülasyonu var Kuminaydu da bunlardan biri mesela Bugünkü Greenpeace'in genel direktörü Mohandas de uzun süre orada avukatlık stajı, önce stajı sonradan da avukatlık yapmıştı. Hindistan'a geçmeden önce 1944'te ilk defa plutonyum üretilmiş Hanford Atom tesislerinde. 1962'de bugün de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu bir Kurallaya karar Geçirerek Güney Afrika'nın İlkçe apartheid Rejiminin e, Sona ermesini istemiş Politikalarının ve bütün Birleşmiş Milletler Üyelerine de askeri ve Ekonomik yardımı e, bu ülkeyle in, Askeri ve ekonomik ilişkileri Durdurmasını istemiş Çok sayıda delik deşik edildi Kevgir gibi buna rağmen de çok etkili Oldu ve sonunda Nelson Mandela'nın Öncülüğünde ANC'nin Afrika Ulusal Kongresi adlı hareketin sonradan partinin nihayet yüzde onluk bir beyaz egemenliğini devirip dünyadaki son büyük ırkçı diktatörlüğü son erdirmesinde faydası olacaktı bu uluslararası desteğin. Evet gerekli bir malumat olmayabilir fakat şu anda 350 orkun iklim değişikliği ile alakalı mücadele eden Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sivil toplum örgütünün yaptığı mücadeleyi yani üniversitelerin fosil yakıtlara verdiği sübvansiyonları kesme talebini zamanında apartay değil de yatırımları yatırımları dedi, evet, evet. Ee, zamanında apartaytı yönetimine de yaptıkları bu yatırımları kesme talebiyle üniversitede öğrencileri ve diğer aktivistler de ayaklanmıştı. Bu da büyük bir başarı sağlamıştı. Zamanında metot olarak yöntem olarak akıllarda kalabilecek bir noktaydı galiba bu. Şimdi de bu apartayt yerine iklim değişikliği ile alakalı e, fosil yakıtların üretiminde söz konu üretimini yapan ...devasa şirketlere karşı verilen bir mücadeleye dönüştü. Evet, ne kadar kuvvetle başarılı olabilir... ...bakacağız hep beraber, içindeyiz bunun. Şimdi tekrar günün en önemli haberine dönelim. Kaplan Tiger Woods tarihi bir atış yapmış... ...hatta birden fazla atış yapmış sanıyorum... Tiger Woods trafiği vurdu başlığıyla vermiş zaman Gazetesi bu haberi. Ee, İstanbul trafiğini olumsuz etkilemiş Tiger Woods'un Boğaziçi Köprüsü'nde yaptığı Avrupa'dan Asya'ya golf vurucu. Olayın evet. detayları da var aynı zamanda. Evet bazı talihsizlikler olmuş bir kere yarım saat röterli olmuş ama daha da heyecanı artırmıştır herhalde. Kesinlikle. Bir sirk müziğini de yavaş yavaş girelim başlasın. Evet, bugün başlasın, bugün evet. bol bol sirk ekmek ve sirkler haberimiz olacak. Açık sirk. Açık sirk. <gülüyor> Açık sirk yayında. Evet Tiger Woods'un Turkish Airlines Open 2013 golf turnuvası açılışı için Boğaziçi Köprüsü üzerinde saat 14-15'ten itibaren bir dizi vuruş yaptığını görüyoruz. Evet ama şöyle bir aksaklık olmuş. Woods'un İstanbul'a gelişi yarım saat sizin de biraz önce bahsettiğiniz üzere e, rötarlı olmuş. Organizasyonda daha önceden açıklanan saatlerden yaklaşık 20 dakika sarkmış durumdaymış. Evet ama bu neşesini kaçırmamış. O kadar kusur dünya kadık kızında da bulunmuş. Tabii dediğimiz. milletinin hem Türk milletinin Necip Türk milletinin hem de dünya insanlarının neşesini kaçırmaya Kesinlikle. yetecek bir kaza değil bu. Köprünün yönü bir saatliğine kapanmış. Organizasyon sark, yaklaşık 20 dakika sarkmış. Boğaziçi gişelerine neyle inmiş? Helikopterle. Evet. evet. Helikopterle gelmiştir. indirmişler. Ee, ondan sonra Helikopter Vutsu trafiği kapatan yolda beklemiş ve helikopterin önünde de çevik kuvvetten oluşan bir bariyer varmış. Herhangi bir e, müdahaleye karşı, protesto evet. gösterisine karşı çevik kuvvet ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemini almışlar. Ve Her şey düşünülmüş yani. Evet Haber yediden de okuyacak olursak yoksa nereden herkes gergindi diye devam edelim. ...Woods köprüde atış yaparken gerildiğini söylemiş. Neden gerilmiş? Çünkü rüzgar sol taraftan esiyormuş. Sağ tarafta da akan bir trafik varmış. Gerilmiş adam haliyle. Dünyanın bir numaralı golfçısı de olsa geriliyor. İrtifa yüksek. Vatandaşın da trafiğin durmasına gerildiği görüldü diyor yalnız haberde. CNN Türk'ün canlı yayını sırasında arabasından inen bir vatandaş. CNN Türk muhabiri Hatice Demircan'ın yanına gelerek böyle bir şey için köprü nasıl kapatılır lanet olsun bu Tiger Woods'a böyle reklam mı olur diye tepki gösteriyor son kısmına ben de katılıyorum lanet kısmına değil de böyle reklam mı olur mesela reklam için getirdiğiniz kişinin gazetecilerle bir araya gelmesini 12 dakika olarak sınırlamışlar yani büyük bir PR çalışması olarak lanse ediliyor isimler geçiyor hayır, vesaire hayır, hayır, hayır. nasıl ben, yani bence bu sadece Tiger Woods Türkiye'yi çok sevdiği için geliyor bir kuruş bile para almamıştır Nasıl şöyle bir diyalog mu gelişiyor o zaman aralarında ya ben sizin ülkeyi çok seviyorum ama sizden ülkenindeki o köprü İstanbul'daki o köprüde bir atış yapmam izin verin sayın ha, yetkili mi? Aynen öyle oluyor. Yetkili de tamam ya gel hadi yap atışını İstanbul'un tam göbeğinde trafiği de durdururuz senin için metrobüs seferlerinde gerekirse askıya alırız ki almamıştır onu da belirtmek lazım. Böyle bir diyalog gelişine inanmıyorum. Sonuçta bir reklam şeyi de var. Yani Sen para zamanda... mı almıştır diyorsun yani koskoca Tiger Woods bu iş? Tiger Woods para almış mıdır almamış mıdır bilmiyorum ama... E, ...12 dakikalık çekim süresiyle beraber yaptıkları reklam kampanyası... ...pek başarılı olmadığını söyleyebilirim eğer almışsa da. Yok işte bizi bile bu kadar konuşturduğuna göre... ...bundan daha başarılı reklam kampanyası ne olacak? Helikopterle iniyor. Keselim mi müziği? Yo müzik kesilir mi? Tiger Woods'tan köprü itirafı gelmiş... ...İstanbul çok güzel mi demiş? Balık... ...evet İstanbul'u seyrettim... ...harikaydı demiş, havadan gezdim... ...etkileyiciydi... ...geçen yıl gelmiştim ama İstanbul'u ilk görüyorum... ...demiştim, geçen yıl... ...İstanbul'u es geçmiş Taygır... ...Taygır'ın skandallerinden de... ...bahsedeyim mi, golf sopasıyla... ...karısı kafasına vurmuştu... ...onu aldattığı için yaralamıştı... ...evet, evet, böyle şeyler var ama... ...bu da bizim çenemizi yormasın... Ya, ama bizim ...gerçekten İstanbul... çok hoş bir şehir... Ee, Rakıdan bahsetmemiş. Hangi haber Dalık. kaynağından okuyorsunuz bunu? Ee, bilmem. Haberiydi olsa gerek. Haberiydi olabilir, evet. A haber. Evet evet. Spor nokta haberiydi. Haberi. Ben yani o A habere konuşmuş, 7 aktarıyor. O yüzden evet. rakı yoktur onda. Gerçekten çok hoş bir şehir Üzerinde telikopterle tur attık İnanılmaz etkileyiciydi demiş O etkilenmeyi Haziran ayında gelseydi de görseydi diye düşündüm ben açıkçası Para almıştır diyorsun sen şimdi yani Yani o konu benim ilgi alanımda değil de 12 dakikalık basın mensuplarına neden izin verilmiş Daha fazla izin verilmiş Tiger Woods at, atış yapacak diye Evet üzücü bence de üzücü Yani 60 dakika atış yapmış Yaklaşık 8 dakikası mı? Ee, gazetecisiz olmuş. Evet. Onlar da uzaktan izlemişler böyle köprüden aşağı. Ama en az... tüp tüp düşen topları. Top gazeteciler gözlerini toptan ayırmamışlar tabii. O, o kısmı doğru evet. Ee, bu arada Tiger isminin nereden geldiğini biliyor musun? Bootsun Tiger'ın mı? Evet. Nereden gelmiş? Babasından. Babası e, Amerika'nın e, Amerika Birleşik Devletleri'nin Vietnam'ı işgal eden. Ordusunun mensuplarından, özel kuvvetlerindenmiş. Açıklamalar böyle. Oğlanı da golfçi olarak yetiştirmiş? Yeşil berelilerden, Evet. İki kez Vietnam'a gitti diye bürnerek anlatıyor. Orada gerilla birlikleriyle beraber çalışıyorlardı demiş. Şimdi yani. Vietkonglarla mı? Hayır. Hangi gerillalarla? Yani Güney gerillalarıyla. Evet. Vietnamlı evet kontrol Vietnamlı meslektaşları onlara eğitim veriyormuş, onlara eğitim veren kişi Vietnamlı yani Vietnam Vietnam. Babamı hayran olmuş ve ona Tiger ismini vermiş, kaplan. Neden? Neden? Hiçbir şey ya haberleri takip etmiyorsun sonra beni üzüyorsun. 12 dakikalık izin verilirse Tiger Woods'un atışına basın mensupları olarak. Neresinden takip edeceğiz bunu diye sorarım size. Onun savaş konusunda çok iyi iç olduğunu düşünüyormuş Vietnamlı, Vietnamlı. Pusuları sezebiliyormuş mesela. O yüzden Tiger demişler. Bir şeylerin kötü gideceğini hissettiğinde planlarda hemen değişiklik yapıyormuş. Ve harekete geçmeleri gerektiğinde gerçekten çok başarılıymış. Harika bir insanmış anlayacağınız. Bu yüzden Tiger ismini almak benim için bir onurdur demiş. Tiger. İşte... Fakat pusuları hissettiğini hissetme konusunda babasından yeterli genetik ya da kültürel intikal olmamış ki bak karısına yakalandı. Evet. Bir de Vietnam'da kolay bir. Mesela Türkiye'de Leopar olsaydı o kadar kolay sezemeyebilirdi pusuları. En son türünün son örneği olarak gösterilen Leopar da üzerinde yapılan otopisten önce daha önce de ayağından tabancayla topuklarından sıkmışlar Leopar'ın. Ee, daha önce de. Bir de başka o bir haber vardı hani Çoban yakaladı. Bana saldırdı. Bak izleri diye burada tırnak izi gösteriyordu ya evet. kolunda. Pansuman yapılmıştı. Çizilmişti. Leopard saldırdı. Çizildi kolunda evet. kolu, değil mi? Evet öyleydi. Evet. Açık Ve şey olmuş. Kaçarken vurulduğuna dair de şey vardı Neyse ben bitirelim evet. artık yani bunu. Sadece ben şey bir kere daha hatırlatalım. Asıl mesele tabii evet. e, Akdeniz bölgesinde Antalya'da yapılan 18 delikli golf sahasına Yılda 10 bin hanelik bir kasabanın Kullandığı miktara eşit su harcandığını Dün de söylemiştik Çim zemin bir de yollar Daha yeşil görünsün diye Metrekare başına 9 litre su harcanması Gerekiyormuş Her metrekareye Ve bu işte Büyük Türk Hava Yollarının Fanfarlarıyla bu büyük sirkte 7 Kasım'da yani yarın başlıyor. 10 Kasım'a kadar Antalya'da Turkish Airlines Open 2013 turnuvası. Burada yüz binlerce ağaç kesilerek golf turizmi için kesildi. 350 yıllık fıstık çamlarında bulunduğu Ve yeni golf sahaları yapılıp duruyor. Böyle bir durum var. Helali hoş olsun hem Tiger'a. Hem kaplana. Hiç sevmediğim bir spor dalı aynı zamanda. 10 dakikada 8 vuruş gerçekleştiriliyor. Ben biraz sabırsız bir insanım. Hızlı hareket ediyorum, hızlı konuşuyorum. 10 dakikada 8 vuruş nedir yahu? Sen yanlış anladın. Bu zenginler için. Ha, zenginlerin vakti bol. Düşünecek çok vakti var. Onun demeye çalışıyorsunuz? Evet, yavaş. Ee, bu arada bir müjdem var. Robin Broad ve John Kavanagh'ın yazdıkları bir şeyde Forbes dergisinin de dünyadaki bütün zenginlikleri ele alan ünlü Forbes dergisinin son yapılan araştırmalarını çıkartmışlar ve dünyada büyük bir gelişme oluyormuş şey, batı yavaşlıyor Batı dünyası ve gelişme yolundaki ülkeler yükseliyor. Şimdi milyarderler e, açısından milyarderler, evet. dünyanın milyarderleri açısından ve bu arada Türkiye de büyük bir rekor kırmış. Amerika Birleşik Devletleri 442 milyardere sahip. Dolardan bahsediyoruz. İki numarada kim var? Çin. Çin. 122 milyarder. 1995'te kaç milyarderi vardı Çin'in? Sıfır. Üçüncü sıra Rusya'ya gitti. 110 milyarderle her konuda şey yaptılar. Büyük bir gelişme kaydettiler milyarderler. Ve Rusya geliyor. Ondan sonra 110 milyarder, Rusya'nın büyük zengin milyarderler listesini şeyden biliyoruz tabi futbol takımlarından biliyoruz ama asıl ülkenin büyük doğalgaz petrol ve mineral yataklarından maden yataklarından elde ettiler sonuçları akıl almayacak boyuta ulaşmış durumda dördüncüsü Almanya beşinci Hindistan altıncı Brezilya ve yedi Türkiye. Türkiye evet Türkiye Hong Kong'u da geçmiş ve 43 milyar dolar milyarderiyle işte bütün bunlar dolar milyarderleri nereden geliyor büyük ölçüde bu madenlerden ve hafriyat ekonomisinden geliyor bir de onlar golf oynuyorlar işte. Evet onlar golf oynuyorlar. Onların harç fiyat ve bu madenleri hidroelektrik santrallerini yaptığı bölgelerde de insanlar artık barikat kurup ateş yakıp e, insanların son fabrika sahiplerinin, fabrika yetkililerinin oraya girmemesini sağlıyorlar. Karadeniz boydan boya böyle olmuş durumda. Birçok bölgede insanlar doğrudan artık direniyorlar. Köylerinin önünde direniyorlar. Bursa'da aynı şekilde öyle. Özür dilerim Çanakkale'nin Bayramiç e, ilçesinde öyle açlık revine başladı köylüler. Yani bir taraftan zenginler olurken diğer taraftan da insanlar direnmeye devam ediyorlar. Ve en evet. son, son raddeye gelecek yani açlık krivi yapacak raddeye gelene evet, evet. kadar direnmeye devam ediyorlar. nihai noktaya doğru hızda ilerliyor. Sınıf savaşına doğru sınıf mücadelesine doğru gitmekte olduğunu görmek hiç şaşırtıcı değil. Bankwatch diye bir kuruluş, uluslararası bir kuruluş. Üzerimizdeki kara bulutlar diye bir rapor hazırlamışlar mesela bu rapora göre uluslararası bir kuruluş bu Türkiye'de birkaç yıl içinde 50 ila 86 yeni kömür, kömürlü termik santral kurulması planlanıyormuş bu Türkiye'nin de dolaylı olarak dünyanın da mahvına giden yolda döşenmiş çok ciddi bir basamak sayılır. Bankoç Karadeniz bölgesindeki kömürlü termik santrallerin yarattığı tehditlerle ilgili raporunda kömürlü santrallere kontrolsüzce yatırım yapılıyor demişler işte. Bu milyarderler nereden çıkıyor diye düşünürsem burada. Bu arada e, muhalefet mecliste şeyi konuşacak mı acaba? Ne efendim? bu Tiger Woods'a kaç para verildiğini filan soracaklardır inşallah Gelmişlerdi muhtemelen aklına Cumhuriyet Halk Partisi'nin aklına birçok konu geliyor Milliyetçi Hareket Partisi Milliyetçi, de olabilir evet, evet. BDP de olabilir en çok çevreyle ilgili olduğunu düşündüğümüz partilerden yani kim bir özel şirket veriyorsa bunun meclise tartışılması gerekmeyebilir yani bir otel ya da vesaire Türk gitmiş. Hava Yolları Türk Hava Yolları sponsor değil mi? evet sponsor doğrudan para veriyor olarak tam anladım şimdi bir an düşünmedi Köşeli evet. ya. Karadeniz'den bahsediyorsunuz bir de. <gülüyor> Aklım orada kaldı. Ben de diyeyim. Evet. Çevnaflara şey, göre Türkiye'de önümüzdeki birkaç yıl içinde 37 bin megavatlık yeni kömürlü termik santral 86'ya kadar var. Bu Türkiye'nin OECD ülkeleri arasında kömüre en çok yatırım yapan ülke olacağı anlamına geliyor. Peki bu arada dünya çapında kaçıncı olduğunu kömür bir numaralı en kirli fosil yakıt olan kümbre en en çok yatırım yapan e, ülkeler arasında kaçıncı dünyada Türkiye 193 86 49 4 dördüncü Çin Hindistan ve Rusya'dan teker sonra. teker sayıyordum ben de ve ayrıca da raporda yer alan bilgilere göre termik santrallerin 13'ü Batı Karadeniz bölgesinde sadece 70 kilometrelik bir alan içinde planlanıyor 70 metre uzunluğunda bir alan yani Doğu e, Batı Karadeniz'i Tamamen unutma. Onun için insanlar işte Rize'nin köyünde mesela HES çalışması köy sakinlerinin araçlarını çalışma alanına fark etmesiyle engellendi diye haberler var. Önemli. Hepsi tamamlanırsa Karadeniz'de 406 hidroelektrik santrali olacakmış ayrıca da. Barda bir de Doğu tarafından bakın. Yeni yeni milyarlar milyarderlerimiz de olacak Türkiye'den çıkan. 10 yılda. Dolu kısmı mıydı bu? 10 yılda 100 dolar milyarderi yarattık her yaştan diyorsun. Evet evet. Biraz daha artması lazım gerekiyor. Artması lazım galiba bu dolar milyarderi. Evet doğal dengeyi bozuyor demişler yani İçinin gerisine nasıl düşebiliriz? Giresun'da da gaz lambalı bir yaşam vermiş Karadeniz'de. Şimdi en trajik kısmı da bu galiba. Hidroelektrik santrali hemen yeni başınıza yapılıyor bölgenin. Suyunuzu bir taraftan alıyor diğer taraftan tarım arazilerinizin etkilenmesine sebebiyet veriyor ama gelin görün ki sizin elektriğiniz yok yanı başınızda dünyaları elektrik üretebilecek kapasitede bir e, hidroelektrik santrali var ve doğrudan büyük şehirlere gidiyor o elektrik siz gaz lambasılarıyla beraber yaşamak zorunda kalıyorsunuz evet, akşamları derslerini gaz lambasında çalışmak zorunda kalıyormuş çocuklar okuldan çıkıp eve gelene kadar hava kararmaya başladı öğretmenimize de elektrik kesildi ders çalışamadık diyemiyoruz demişler Juan yani, Bahane'yi de gerekçeyi de maalesef yaratamamışlar. De Çünkü de sorar hemen yanı başınızda hidroelektrik santrali yok mu? Oradan alamıyor musunuz elektrik diye?" Ama alamıyorlarmış. Alamıyorlarmış. Çaresiz gaz lambasında ders yapıyoruz demiş. Bu da İhlas Haber Ajansı'nın haberi. Tiger Woods'u oralara gönderelim. Ne diyorsun? Ee, Karadeniz'in havası şeydir, engebelidir, vatandaşı da sinirlidir. Şeye bekle trafikte beklemeye de gelmez. Tiger Rus için uygun bir yer olmayabilir orası. Birkaç atış yapmaz. Bu sefer de Karadeniz'den mesela Soçi'ye doğru bir atış yapsın. Soçi'ye doğru. Evet. O Kış olimpiyatlarının yapılacağı oradan uzun bir atış. Nassau babasından gerilla taktiklerini öğrenmiş. Bunu ben de değil Türk Hava Yolları ile konuşun lütfen. Doğru haklısın. Yani 12 dakikalık süremiz kaldı. Daha doğrusu 12 dakikalık süremiz vardı Tiger Rusla konuşmak için. Kaçırdık fırsatı. işte. Ama bu araya neler sıkıştırdık. Şey de seviyeli bir durum arz ediyor, doğrusu. Onu da konuşuruz birazdan. Amerika Dışişleri Bakanı Kerin evet, açıklamaları mı? Evet. Seviye dediniz, böyle olur zaten. Yani çok, yani bir kez çevreden bahsetmişken iklimden son fırsat penceresinde penceresinde kapanacağına dair çok tüyler ürpertici bir araştırma daha gelmiş Birleşmiş Milletler Çevre Programı UNEP geliyor bu yani iki derecelik bir ısınmada tutma ihtimali giderek zayıflıyormuş ve iklim değişikliğinin bütün doğanın olanca gücüyle elementlerin doğanın güçlerini temsil eden hava su ateş ve toprakta e, korkunç şeyler olacağı ve bir daha da artık e, kopatamayacağımız gibi bir şey var emisyon. E, emisyonlarda salımlarda açık raporu 2013 çok sayıda e, bilimsel grup 17 ülkeden çalışmış ve e, bu salımları kısma olmuyor herkes golf oynuyor. Dememişler tabi ama öyle bir durum var Bu arada Fukushima'da da Şey deney e, Başladı Başlıyor yani bugün başlıyor galiba Dördüncü para, Paralanmış dördüncü reaktör Fukushima Daiichi'deki e, Bu hafta Başlıyor deneme sürüşüyle Beraber ondan sonra Artık gerisi gerisi yani sizce bir bel durumu olacağı benziyor. Yalnız bu konu üzerinde çok araştırması olan Harvey Wasserman bir yazı yazmış. Bu nükleer savaşın eşiğinden döndüğümüz 1962 füze krizinden bu yana dünyanın yaşadığı en büyük tehlike diye anlatmış insanlığın. ...gördüğü en büyük tehlike anı... ...demişler. 1300 eğri büğrü... ...hasarlı ve... ...kırılmış... ...tükenmiş... E, şeyler, ...çubukların yerlerinden... ...dört numaralı o dengesiz... ...istikrarsız dört numaralı... ...havuzdan çıkartılıp havada asılı duruyorlar... ...onlar. Bir vinç getiriliyor, özel bir kaplamanın... ...kutunun içinde... ...muhafaza edilecek. Bu bir yıl sürecekmiş... ...bir kere zaten. ...en az bir yıl sürece belirtiliyor... ...şimdiye kadar da hiç bu boyutta... ...yapılmış bir deney değil... ...sonuçlarını merakla bekliyoruz... ...Tiger Woods gibi biz de gerilimdeyiz biraz gerilimde olmanıza gerek yok akşam gazetesinde yayınlanan bir haber vardı geçtiğimiz cumartesi günüken e, akşam gazetesinde iklim değişti güvenli limana yatırım akını başladı deniliyordu iklim değişikliğinden kasıt e, bildiğimiz manadaki gerçek manadaki iklim değil yatırım, ekonomik, iklimi. yatırım ikliminden bahsediliyordu dünyada yangın sürerken ekonomik ve istikrar e, arayan şirketler dev şirketlerden bahsediyoruz burada peşi sıra Türkiye'ye yatırım kararı almaya başlamışlar yılın On ayında 20 milyar dolarlık yatırım açıklanmış. Beklenti 2014'ünde hareketli geçeceği yönündeymiş. Esin Gedi'nin haber yani yatırımlardan bahsetmişken bu yatırımların ne olduğunu da söylemek lazım galiba. Mesela enerji alanında yatırım yapan şirketler arasında Çinli e, C, e, CNTIC ya da CNTIC şirketiyle Samsung'un inşaat yatırımını yapan Samsung CT ile e, Fransız e, GDF Suez gibi firmalar varmış. Ve e, bunlar Amasya'ya 1.2 milyar dolarlık yeni yatırım kararı yapacaklarmış. Bileyim bakalım ne yapıyorlar? Termik santral. Yok hidroelektrik santrali. HES. HES. Amasya'ya. Çin'den gelip Amasya'ya HES yapıyorlarmış. Mesela e, bildiğimiz manadaki bu e, palmiye yağı sektöründe en önemli gelen firmalardan, en en fazla üreticisi olan firmalardan bir tanesi Nutella ve Kinder gibi e, firmaların sahibi olan İtalyan Ferrero Hı. da gelip dünyadaki on mağazasını Manisa'da açmış. Onlar da yatırım sözü vermişler. Airbus çorlu'dan haval havalanabilir. Palmiya öyle mi? Evet. Palmiya evet. dünyadaki çevreyi ve yağmur ormanları başta olmak üzere ormanları mahveden. En önemli. Yani yap yapılmak isteyen Yakın yatırımlara baktığınız mi? zaman hepsinin bir çevre etkisi var. Mesela Airbus Çorlu'dan havalanacakmış. Otomobil yatırımı 4, 4 milyar doları geçecekmiş. Gelip e, Toyota, Renault, Hyundai, Ford, Otosan gibi firmalar yeni yatırım kararları almışlar. CEO'ları da Bodrum'a göndermişler. Rus Abramovich de dahil olmak Antalya üzere. Antalya'ya göndermemişler mi golf oynamayı? Yok hayır. <gülüyor> Bodrum'muş. Abramovich oralardaymış. Araplarda Rus, gayrimenkul sektörüne Bir dakika, Rusya'ya kapıştırma bizi. Yani Rusya üç numarada. Bizim daha oraya ulaşmamız için biraz zaman var. Milyarder sayısı açısından. Rusların 110, Türkiye'nin sadece 43. Bunu da söyleyeyim. Evet yani liman güvenli deniliyor fakat dün gelen bir haber limana pek rağbet olmadığı şeklindeydi. İzmir'de Kuzey geç Çandarlı Limanı için dün düzenlenen ihale için Sabancı, Aksas, Limak, Akfen, Yıldırım, MNC şirketleri dosya almışlar. Fakat hiçbiri teklif vermemiş. Şaşırmış yetkililerde. Vazgeçilecek proje değil Allah Allah demişler. Neden? Şartnamede sürpriz çıktı demişler. Akşam okumuyor mu onlar? Bilmiyorum. Akşam gazetesini okumamışlar muhtemelen. Bu arada da müthiş bir şey devam ediyor. Vaktimiz kalmadı maalesef. Onu belki de daha sonra yapacağız ama önceden sözünü verelim. Yani konuyu belirtelim. Hazır yatırımlar demişken dünyada yepyeni bir şey var. Demokrasi ve yani bütün kamusal Alın korunması... ...başta çevre, doğa olmak üzere... ...çeşitli toplumların... ...toplulukların, insanların... ...sağlıklarının vesaire korunması için... ...alınacak bütün tedbirleri... ...yatırımlar... ...yatırım yapacak şirketlerin... ...uğruna... ...feragat eden... ...bir antlaşma yapılmak üzere dünyada... ...Transatlantik... ...ticaret ve yatırım... ...ortaklığı adını taşıyor... Bununla ilgililer işte zaten bütün dünya. Yani zaten John Kerry de demiş ki dinleme işiyle ticareti karıştırmayalım. Önce bir ticaret hem ziyaret hem ticaret yapalım. Dinleme işini ayrı ele alırız demiş. Fakat, küresel ekliğim değişikliğiyle ticareti de karıştırmayalım diyorlar galiba. Evet aynen. Ee, küresel... Isınma konusundaki küresel iklim değişikliği Konusundaki bütün görüşmeleri de gizli Dinlemeye almışlar zaten O da ayrı bir hikaye ondan da bahsederiz Ama en önemlisi şu Avustralya hükümeti de Artık şey yapamıyor Hiçbir tedbir alamıyor Sigaraların mesela paketleri Belli olmasın diye bir şey yapıyor Yani satışı azalsın diye Düz ...paketlerde satılsın diyor... ...hemen şirketler dava ediyorlar... ...ve kazanıyorlar... ...geri dönüyor uygulama... ...Arjantin'de... E, ...enerji ve su faturaları... ...konusunda donduruyor... ...mesela şey Arjantin... E, ...hemen... E, ...şirketler itiraz ediyor... ...ve bunu geri alıyorlar... ...El Salvador'da... ...aynı şekilde... ...Kanada'da aynı şekilde ilaç firması... ...mesela herhangi bir düzenlemeyi reddediyor... Yani yüzlerce şirket, yatırım, devlet şeyleri arasında tartışmaları arasında çatışmaları arasında bir çok güçlü avukatlar kullanarak ve avukatların kararları kesin, bağlayıcı değil, mahkeme dışı, mahkeme üstü panellerde görülüyor ve böylece çevre ile ilgili mesela ne bileyim şeyler temizleme kimyasalları ilaçların etkisi pestisidler böcek öldürücüler patent hakkı ile ilgili bütün şeyler üst düzey bir mahkemede gizli mahkemelerde görülüyor ve hepsi şirketlerle yine sonuçlanıyor. Evet bu transatlantik anlaşmasından şeyine bağını nasıl peki? Şöyle Avrupa Amerika ile Avrupa ülkeleri arasındaki Düzenleyici şeyleri düzeltecek yani farkları düzeltecek ve onların da hepsini mahkemelerin üstüne çıkartacak bir duruma getiriyor. Artık hukuk değiştiremeyecek yani. Hukuk kesinlikle değiştiremeyecek demokrasiye cepheden direkt bir taarruz var. Ve Türkiye'den de gelen bir ses vardı geçtiğimiz Ekim ayı içerisinde galiba ona Ekim'di. Başbakan yardımcısı Ali Babacan transatlantik anlaşmasına biz de dahil olmalıyız bizi de alın bizi de almalılardı şeklinde açıklamalar yapıyorlardı alacaklardır Al alsınlar alsınlar alacaklardır peki ara veriyoruz ondan sonra da birlikte yaşama konusuna geçeceğiz evet öğrencilerin ve insanların birlikte yaşamaları mümkün müdür sorusunu incelemeye alıyoruz sirkimizin ikinci bölümüne hoş geleceksiniz açık gazete Hey, baby, I gotta tell you something Something you ought to know You're the honey my sweet life I ought to let When I think about the good times Baby, that I had with you When I feel I'm feeling I'm fine Better God let you know Better God let you know I want you, baby I need you, baby I love you, baby Let's live together I love you, baby I was thinking, baby Say, come on, baby Let's live together I've been on my mind You're the turn in the spring my life And I'll let it shine When the thing about the happiness the happiness Baby, came along with you When the thing that you got the Feeling like this Baby, gotta let you know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 Evet Açık Radyo Açık Gazete. Saat 8.40 ve The Road Apples'dan dinlediğimiz Let's Live Together. Hadi birlikte yaşayalım. Parçasını çaldık. Bugün belki birden fazla da bu temalı şarkılar dinleyebiliriz. Zira kızlı erkekli öğrenci evine yasal düzenleme yapacağız diye konuştu başbakan ve anayasal sınırı açtığı da belirtiliyor. Çok ortalık iyice karışmış durumda. Acayip acayip haberler, konuşmalar şeyler var. Yani başbakan önce şey dedi öğrenci evlerine olmaz böyle bir arada yaşıyorlar kızda erkekli dedi demedi dediler başbakanın danışmanı ve sonradan da arınç hükümet sözcüsü evet ya ben en çok üzüldüğüm nokta o yani başbakan Erdoğan öğrencileri hakkında basına kapalı bir e, konuş yaptı basına kapalı bir şekilde yaptığı konuşmasında detayları zaman gazetesinden öğreniyoruz öğrenci evlerini, öğrencilerin birlikte yaşadıkları evlere denetim gelebileceğine dair bazı sinyaller vermiş olduğu yazıyordu zaman gazetesinde Bülent Arınç çıktı ve bunu e, asparagas bir haber olarak nitelendirdi ki 1948 doğumlu bir siyasetçiden bahsediyoruz Bülent Arınç yani e, 1995 senesinde milletvekili seçimleriyle Vefah Partisi'nden giriyor. Bunun daha öncesinde 1970'lerdeki Ankara Hukuk Fakültesi'nden başlayan bir e, politik hayatı var bu gerçekten de üzücü bir haber olarak da nitelendirebilmek mümkün Bülent Arınç için bu çünkü kendisi asparagas bir haber olarak nitelendirmişti zaman gazetesinin bu haberini fakat başbakan yaptığı açıklamasında sadece Bülent için değil aynı zamanda bizzat baş danışmanı olan Yalçın Akdoğan'ın da yaptığı açıklamalarla çelişti. Altın da öğrenci evlerinin hukuki durumu ve statüsü bellidir. Bahsi geçen apartlar kayıt dışı olduğundan illegal örgütlerce istismar edilmektedir diyordu. Olayın bir de ter şey, e terörizmle alakalı olduğunu, illegal örgütlerle alakalı olduğunu söylüyordu. Yani ondan sonra da öğrenci evlerine yönelik hedef saptırmalar çok yanlıştır. Konu izinsiz apartlardır diyordu. Ve başbakan dün yaptığı grup toplantısı konuşmasında, her iki ismi de yani bu geçmişten gelen bu politik birikimin getirdiği iki ismi de yalanladı bir şekilde dedi diyebiliriz. Çelişti de diyebiliriz, yalanladı da diyebiliriz. Elimizde sesler de var. Biz konuşmayalım, sesler konuşsun. İstiyorsanız ilk önce Bülent Arış'ın sesine kulak verelim. Ardından da Başbakan Erdoğan ne demişti onu bir dinleyelim. Ancak gazetelere yansıdığı şekliyle. Özel evlerde kalan talebelerin şu veya bu şekilde denetlenecekleri veya baskınlar yapılacağı şeklindeki yazılar gerçeği hiçbir şekilde yansıtmamaktadır. Düpedüz asparagas bir haberdir. Bizim böyle bir yetkimiz yok, böyle bir düşüncemiz de yok. Sayın Başbakan'ın buna benzer bir ifadesi de kesinlikle söz konusu değil. Bazı yerlerde yurtlar noktasında ihtiyaca cevap veremediğimiz için... Bazı yerlerde de evlerde kalma noktasında sıkıntılar yaşanıyor. Ve buralarda bütün güvenlik güçlerimize, emniyete, valiliklerimize gelen istihbari bilgiler var. Ve bu istihbari bilgilerden hareketle de valiliklerimiz bu durumlara müdahale ediyorlar. Bundan niye rahatsız oluyorsunuz? Niye bundan birileri rahatsız oluyor? Anneler babalar feryat ediyor Devlet nerede diyor Devletin burada olduğunu Anlatmak için Bu adımlar atılmaktadır Ve atılacaktır Bunlara da kusura bakmasınlar Bir muhafazakar demokrat iktidar Olarak bizler Müdahil olmak durumundayız Bu yaşam tarzına müdahale değildir Kimse bunu bu şekilde Yorumlamasın Evet Bülent Arıç için bu kadar üzüldüğümüz yeter. Kendisi de zaten yaptığı bir açıklamasında bu durumun nasıl e, farklı olduğundan bahsetmiş kendi açıklamalarında. E, Arınç dün meclis planlama ve bütçe komisyonunda konuşmuş ve şöyle demiş. Başbakanın yurtlar konusunda yaptığı konuşmasında sözlerimin arkasındayım. Biz muhafazakar insanlarız. Bazı insanlar vardır ki nikahlı olmadıkları halde çocuğunun kar, e, çocuğunu karı koca gibi yaşamasına izin verebilirler. Bunlara yol gösteren köşe yazarları da olduğunu biliyorum. İnsanlar bir arada kalıyorsa kızla erkekte apartmana giriyorsa burası nereye döndü denilebilir diyormuş. Bir başkası vur patlasın çal oynasın yaparsa şikayet gelebilir. Bunların üzerine valilikler mutlaka duracaktır diyor. Ve kızlar Bunu kim söylüyor? Bülent Arınç. Kızlar ve erkekler bir arada kalabiliyorsa sonunda kaybeden çoğu zaman kızlar oluyormuş. Ondan bahsediyor. Ve yanındaki, yanındakinin terk etmesi halinde ya da bir başkasını kullanması halinde nasıl olayların yaşandığını biliyoruz. Başbakan sizi açığa düşürdü diyorsanız ben öyle bir şey düşünmüyorum demiş. Şimdi yurtlar noktasında ve evler noktasında dedi başbakan. Hangi nokta üzerinde nokta atış yapılıyor bilmiyorum ama öğrenci evlerinin üzerinde durmadı diyen arınç böyle bir şey kesinlikle yoktur diye biraz önce çaldık. Yani dinlettik. Öğrencilerin vardır. psikolojisi de etkileniyor. Şimdi evde vur patlasın, çalı oynasın bir parti yapacaksınız. Düşünsenize yani parti yaptıktan sonra bunun haberi polise gidebilir. Alttaki şikayetçi olan komşu bu şikayet edip biraz müziğin sesini kıstırmak ben, için polise çağırabilir. Ama bunu başbakanın evine, söylemesi, başbakan'a kadar gidebileceğini düşünebiliyor musunuz bu şikayet? Vay, evde mi? müzikli bir parti yapıyorsunuz, böyle oynuyorsunuz. Başbakan Allah diyor ki muhtemelen. niye o kadar sesini çok açtınız müziğin diye. Meclis kürsüsünden size sesleniyor. Oldukça korku verici bir durum değil mi? Ama bir yandan da samimiyet göstergesi. Komşu gibisiniz başbakanla. Bak cam bızı seyrediyor musun orada? Ne güzel oynuyor. Evet. Ee, şimdi şey var. Birkaç konu var. Bir kere e, resmen... E, Zaman gazetesinde Ahmet Dönmez imzasıyla yayınlanmıştı haber. Erdoğan... Üniversite öğrencisi genç kız erkek öğrencisi aynı evde kalıyor. Bunun denetimi yok. Muhafazakar demokrat yapımıza bu ters. Vali talimatını verdik bir şekilde denetimi yapılacak demişti. Bu haber internet sitelerinde yer alınca sosyal medyada konuşulunca ilk üst düzey açıklama siyasi baş danışman milletvekili Yalçın Akdoğan. Yok böyle bir şey diyor bazı izinsiz. Ne izinsiz apartlar diye yeni bir terminoloji getiriyor. Bazı öğrencilerinde kaldı. Başbakan bundan bahsediyor diyor. Arkasından başbakan yardımcısı ve hükümet sözcüsü Arınç... düpedüz asparagas bir haberdir diyor. Asparagas ne demek? Yalan haberdir. Zaman gazesine haber akma evet. Bizim böyle bir yetkimiz yok, böyle bir düşüncemiz diyor. Sayın başbakanın buna benzer bir ifadesi de olmamıştır kesinlikle diyor. Ama e, Şimdi bizim seslerde de verdiğimiz ve çeşitli yerlerde, gazetelerde ve Twitterlerde, tweetlerde, sosyal medyada ve her yerde, televizyonda bile görülebilir. Bu doğrulanmadı. Şimdi ama üstüne bir kez daha konuşuyor şey Arınç ve ben böyle demedim demeye getiriyor. Biz muhafazakar insanlarız. Ee, i̇nsanlar, e, bazı insanlar vardır ki nikahlı olmadıkları halde çocuğunun karı koca gibi yaşamasına izin verebilirler diyor. Ve e, burası nereye döndü diyebilir komşular da de, diyor. Yani doğrudan apartmanınızı hedef alıyor ya da daha doğrusu e, şeye koyuyoruz. Apartmanınızda yaşadığınız apartmandan konuşuyor. Peki başbakan Arınci yalanlıyor. Evet. Açıkça. Arınca başbakan beni yalanlamadı aslında diyor. Evet. Beni açığa düşürmedi. Başbakan sizi açığa düşürdü. ...şeklinde düşünüyorsanız... ...ben öyle düşünmüyordum diyor. Evet Ekrem Dumanlı da... ...Zaman Gazetesi Genel yayın Yönetmeni de... ...Başbakanı yalanlayarak... ...zaman çarpıttı diye suçlamalarda... bulunanlara yönelik... ...Başbakan Mertçe... ...ne dedimse o manada... ...ne dedimse o manasında... ...dürüstçe açıklama yaptı... ...dün öyle demedi diyen ve zamanı suçlayanlar da... ...Mert olmalı diye... Eleştiride bulunmuş tweetler evet. atmış Dün zaman yalan yazdı diyenler Bugün Başbakan Erdoğan dinlerken Utanmış olmalı zira Başbakan Dünkü haberi canlı yayında teyit etti O zaman zamanı suçlayanlar da Zamanı suçlayanlar da Mert olmalı demiş Baya bir e, Sirt durumu var hakikaten. Evet, Taraf gazetesi de bu işin biraz daha e, Hukuki kısmını ele almış ve aynı zamanda Başbakan kızla erkekle öğrenci evinin Yasal düzenleme de yapacağız şeklinde bir açıklamada Bulunmuştu Taraf gazetesi de başbakan artık anayasal sınırı aştı şeklinde bir manşetle duyurmuş bu haberi. Erdoğan partisinin önceki gün yalanladığı öğrenci eviyle ilgili konuşmasına dün sahip çıktı. Ortalık daha da karıştı deniyor haber içerisinde. Siyaset bilimcilere göre anayasal sınır aşılmış. Evet şimdi tabii çok önemli bir şey var. Yeni bir açıklaması var. Yani yasal düzenleme yapacağız diye bir açıklama yapınca Burada akan sular duruyor yani o, 18 yaşını aşmış insanların istedikleri insanlarla istedikleri evde istedikleri cinsiyetten insanlarla yaşama özgürlüğü demokrasinin bilebildiğimiz kadarıyla parlamenter liberal demokrasinin en temel ile güvence altına alınmış hakkıdır yani. Hani böyle bir şey olsa da mesela şöyle diyor. Burada evli, burada nelerin olduğu belli değil. Karmakarışık her şey olabiliyor. Anne babalar feryat ediyorlar. Muhafazakar demokrat olarak müdahil olmak zorundayız ama yaşam şartlarına yaşam Ondan karışmıyoruz. Ondan sonra onlar diyor. babalar dev, feryat ediyor. Devlet nerede diye. Devlet burada demek için bu adımlar atılmaktadır. Bu yaşam tarzına müdahale değildir diyor. Yani benim valim Emniyet müdürü bu tür ihbarları değerlendirir. Yani evleri basıp biz ihbar aldık. Siz e, buyurun karakola buradan da hapsaneye mi diyecekler. Peki şöyle yani? diyelim. Biraz gürültü yaşayan bir e, ev çevresi var. Ev ahalisi var diyelim. Öğrencilerden oluşan alttaki komşuda gidip valiye Şikayet ediyor valim kızla erkekle evlerde parti yapıyorlar diye ve halide ya da görevlilerde gidiyorlar şey arıyorlar öğrencinin ailesini arıyorlar sizin kızınız evlide, kızla erkekle partiler yüksek sesle müzik dinliyormuş diye sonra o kız ailesinden gördüğü tepki yüzünden ya cinayete kurban gidiyor diyelim ya da intihar ediyor diyelim bunun sorumlusu kim olacak peki kim yargılanacak kimse mi baba mı sadece baba. durum öyle görünüyor galiba. Ama baktığınız evet. zaman gazetelerin açıklamalarına... Daha önce yani bu tarzda çok sayıda konuşması olmuştu ama bu sanıyorum en üst düzey ulaştığı nokta olmalı Başbakan Erdoğan'ın ve kendisi partisinin de üst düzey yetkililerini de şaşkınlığa düşürecek ve baya yalpalatacak durumda evet. olduğu anlaşılıyor. Çünkü gerek Akdoğan'ın. Gerekse de Bülent Arınç'ın açıklamaları durumu kurtarmaktan uzak çünkü üstlerine giderek tek açıkça adamlık, söylüyor. Tek, tek adamlık böyle bir şey olsa gerek. Ben bir yerde konuştuğumu inkar etmem. Ne söylüyorsak arkasında durarak söyleriz eğilip bükülmem diyor. Kim eğilip bükülüyor peki? Eğilip bükülen bir mi var böyle bir imada bulunmanın bilmiyorum yani ben Elif de bilmiyorum varsa onlar kendi üstlerine alacaklar koskoca başbakan söylemişse ama yani şimdi kişilerin müstakil özel evlerinde bir farklı kız bir farklı genç ikisinin aynı evde kalması nedenle acaba uygun olabilir Türkçeyi şimdi şey yapmayalım yani Türkçesinin bozukluğu üzerinde durmayalım çünkü telepromptersız konuşuyor çünkü bir kadın gazeteci sormuş e, bazı evler e, kişilerin özel ve müstakildir bağımsızdır demiş ve müdahale etkisi nasıl olabilir dayanağını diye sormuş Finlandiya'ya hareketinden önce gidiyor bu arada tabi yani Finlandiya'ya özellikle giderken bunların inşallah çevirmiyorlardı çünkü Finlandiya gibi e, bu, bu tip hakların temel anayasal hakların çok e, oldukça ileri düzeyde çözülmüş olduğu ülkelerden biri İskandinav ülkeleri yani bunu e, izah etmeleri geride kalmış hatırlamayacaklardır bile yeni fin, fin kuşakları e, ayrıca da İzlanda gibi ülkede mesela e, lezbiyen başbakan, cumhurbaşkanı Finland'da olduğunu da düşünecek olursak neyse yarın e, yani siz kızınıza oğlunuza böyle bir şeyi hoşgörüyle karşılayabiliyor musunuz yarın anne olduğunuz zaman veya annesiniz bilemiyorum yani kızınıza çocuğunuza böyle bir şeyi eğer siz uygun buluyorsanız sizin için hayırlı olsun demiş kadın gazeteciye ama eğer bir yasal düzenleme de yapılması gerekiyorsa biz bu konuyla ilgili yasal düzenlemeyi de yaparız şu anda valiliklerin bu konuda inisiyatifleri varsa bu inisiyatifleri de kullanması gerekir demiş. Yani valilere de talimat veriyor. Önce kanun da çıkarız meclisten. Yani evleri basar, bu birlikte yaşayan öğrencileri gözaltına alırız demiş. Ne diye alacaklar? Fuş olarak mı alacaklar şu anda ki yanı, anayasal şey içerisinde haklar yasalar içerisinde. Çünkü bunun bedeli yarın çok farklı bir şekilde bizim karşımıza gelebilir demiş. Şimdi böyle bir problem var. Ee, ...benim şu kaygım var... ...şimdi şunu da söyleyelim... ...mesela Tarhan Erdem... ...bu gençler fuhuş adı altında basılacaksa... ...skandal olur... ...böyle bir yaptırım olamaz... ...diye konuşmuş... ...çeşitli... E, ...şey... E, ...mesela... ...Yüksel Taşkın da... E, Akademik kimliği de var Taraf Gazetesi yazarlarından. Anayasal sınırı bilmiyor başbakan demiş. Evet. Başbakan bir, bir numaralı kamu görevlisi ama konumunu abartmamalı şeklinde konuşmuş yaptığı açıklamasında da. Yani hiç girmemesi gereken alanlar bunlar. Çok sakıncalı alanlar demişler. Akademisyenler, hukukçular tabii doğal olarak... E yani sosyolog doktor profesör Ayşe Öncü de dünyanın hiçbir yerinde bir başbakanın böyle işlerle uğraşması olacak iş değil demiş yani. Bu demokratik ülkelerden bahsediyor. Devletin ahlak polisliğini yaparak mahalleliği mahalleli kışkırtıyor. Vatandaşın başka vatandaşı ahlaki olarak ihbar ettiği mekanizma ilkel bir mekanizmadır diyor. Osmanlı özleminin ulaşabileceği ilginç noktalardan biri bu. Cadı avı başlatılması duyulmuş görülmüş şey değil diyor. Avukat Erdal Doğan da kızda erkekli öğrenciler aynı evde kalıyor diye bir yaptırım kesinlikle yok. Böyle bir bahaneyle evleri basıyorlarsa bu büyük bir ahlaksızlıktır. Çünkü bunun hukuki bir karşılığı yok. Başbakan kafasında bir şey tasarlıyorsa bunu bilemeyiz. Böyle bir şeye müdahale edebilecek hukuki bir zemin yok. Ev sahibi ile kiracı arasındaki ilişkiyi düzenleyen bir sözleşme vardır. Bu sözleşme ötesinde evi kiralayanlara dair adli veya polisiye hiçbir önlem veya yaptırım olamaz diyor. Konda araştırma şirket yönetim kurulu ve yazar Tarhan Erdem de bu Anadolu'ya mesaj veriyor diye. Belirtmiş yani öğrenciler kendi istekleriyle kızla erkekle aynı evde oturuyorlar diye bir yaptırım olamaz böyle bir şey yapabileceklerini düşünmüyorum bence başbakan sadece politika yapmış halka demek istiyor ki ben bunlarla meşgulüm Anadolu'nun da yapısını anayelerini biliyorum Anadolu halkı böyle bir şeye müsaade etmez demiş. Ya işin bu kısmı var. Evet fakat başbakan kabasını attıktan sonra ince kısımlarını da ince detaylarını da bu inşaatın diğer bakanlar yapıyor. Mesela Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç Türkiye Akdeniz Gençlik Barış projesinde Gemide alkolün kaldırıldığını söylemiş ve 53 ülkeden 800 kız ve erkek öğrenci gemi seyahatine götürüyorsam elbette tedbirlerini alacağım. Alkolü de kaldıracağım demiş. Bu konuyla alakalı haberler Dememiştir. de gelmeye başladı. Demiş demiş Üsküdar'da bir üniversite öğrencisinin kapısına bu konuşmadan hemen sonra apartmanda bazı insanlar kız ve erkek beraber kalıyorlar. Böyle şeyler binaya ve apartmana uygun değil aynı zamanda ülke için de uygun değil galiba. Böyle insanları gördüğünüzde polise ihbar edin yazısı asılmış direkt apartmanın girişine. Bu da Serkan Ocağı'nın haberi. Yani bununla alakalı başka haberlerde görebilmek mümkün. Mesela Isparta'da bulunan Ahmet Melih Doğan Anadolu Lisesi'nde kız ve erkek öğrencilerin öğle yemeklerinin ayrı yemesi yönünde yeni bir uygulama başlatılmış. Uygulama sosyal medyada tepki görünce okul müdürü Kenan Köse... Bu uygulamaya öğrencilerin aşırı kalabalık olması nedeniyle başlandığını ancak İnan kısa sürede değil. son derece son verdiklerini söylemişler. Yani aşırı kalabalıklığı kız ve erkek olarak ikiye bölerek çözmeyi planlayan biz idari akılla karşı karşıyayız. Evet olimpik havuzların da kız erkek ayrı havuzlar olmasını da öngörmüşlerdi. Böyle devam eden tutarlı bir çizgi var aslında. Cengiz Aktar programcı dostumuz Avrupa Birliği konusunda... Türkiye'deki ilk programa başlattığımız radyolarda birlikte Cengiz Aktar, böyle bir uygulama olursa Avrupa Birliği bunu bireysel hak ve özgürlükler çerçevesinde değerlendirir ve Türkiye ile ilgili raporda bu uygulamayla alay ederler demiş. Avrupa Birliği konusunda çalışmaları olan Emre Gören de, Hukuken suç teşkil etmeyen hiçbir şey kovuşturulamaz. Komşular ahlaka uygun değil diye şikayet ederse bile böyle bir suç olması için ortada kanunda yazan bir takım şeyler olması lazım. Ee, bu da gene latincesini şimdi unuttum ama kanunsuz suç ve ceza olmaz e, ilkesine yani dünyadaki en temel birinci hukuk 101 dersinde okutulan ilkeye de aykırıdır. Yani bunun kanunu yok. Biz kanun çıkaracağız diyor başbakan ama bunu mecliste kanun çıkar, böyle bir kanun çıkarabileceğini doğrusu düşünmek bile istemiyorum. Çıktığı mümkün takdirde mümkün böyle yok. bir şey mi olacak? Yani öğrenciler, üniversite öğrenimi görenler evli oldukları takdirde kredi ve yurtlar kurumundaki borçları silinecek ve gerektiğinde bankalardan aldıkları fay, krediler faizsiz olacak denilecek. Hemen altına da evli olmadıkları takdirde Aynı evde yaşadıkları durum, yaşamaları durumunda valiler velilerine haber verecekler. 18 yaşından büyük bireylerden bahsediyoruz. Aynı zamanda cezai yaptırım uygulanacak falan mı denilecek acaba? Çaktırmadan evet, diyor yani, verdim. Bir hukuk devletinde kadın ve erkeğin aynı evde kalmaları suç olmadığı için valiler de gereğini yapamaz demiş Emre Gönen. Bence burada bitirelim bunu. Bu hem komik ama daha da çok trajik boyutlarıyla dikkate çekiliyor çok gittikçe patolojik bir hal almaya başladı bu tartışmalar filan ve en büyük endişe kaynağı olan hususta benim açımdan şu Türkiye'nin de dünyanın da sonsuz önemde sorunları var başta Yıkıma doğru dört nola gitmekte olan bir e, iklim krizinin içindeyiz. E, yani Üçlü bir krizin içindeyiz aslında. Ekonomik, sosyal, e, yani iklim krizi ekonomik krizle de birleşiyor. Ve de e, bu sosyal ve politik, yani iç savaşlara, savaşlara yol açacak bir durum. Pıraklık raporu yeni yayınlandı e, Türkiye'den ve çok ciddi sorunlara işaret ediyordu. Devlet Meteoroloji Başkanlığı'ndan. Ayrıca da kuraklık üzerine yeni araştırmalar yapacağını mesela bu golflerin yapılacağı Antalya'nın da içine, içinde bulunduğu e, Konya havzasında ciddi kuraklık araştırmaları yapılacağını bizzat Baş e, Orman ve Su İşleri Bakanı açıklamışken bunlardan sözü cambaza baka dönüştürerek e, böyle saçma sapan yani hakikaten deli saçması konulara çekilmesi durumun fevkalade daha da katmerli bir endişe yaratmıyor değil doğrusu. Buna daha fazla takılmamalı. Böyle bir şey tartışma konusu bile olamaz. Yani Finlandiya sonrasında da aynı şekilde tartışmamak gerekir diye düşünüyorum ben. Mevzu bahis olamaz aynı şekilde sizin dediğiniz gibi. Ama bir yandan da... Başbakanın e durumu vallahi endişe verici. Açık Gazete Meyo oto. Mithat Sancer'le hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Günaydın Mithat. Günaydın. Günaydın Mithat Bey. Günaydın. Hayır, bir anayasa hukukçusu olarak bu başbakanın konusunda öğrenci evleri meselesini sormayacağız. Bunun bir vakit kaybı olduğunu düşünüyoruz zaten tartışmayız. Evet. Bazen insan hakikaten tereddüt ediyor hukuken ciddiye almak doğru olur mu diye. Hani gündem değiştirme e, manevralarını falan çokça yaptığını biliyoruz. Bu, bu bağlamda da ortaya attığı zaten şüphesi e, dile getiriliyor. E, buna rağmen hakikaten e, ister manevra kabrinden olsun ister başka bir niyetle yapmış olsun son derece vahim. E, hukuken e, bunu düzenleme imkanı da yok, e, fiilen uygulama e, gücü de e, bulması bana göre e, söz konusu olmaz. Onu geçelim bence. Evet geçelim biz de aynı Geçelim ya, bu şey hani her söylenen sözün peşine bazen. Ee, sazan gibi takılmamak da <gülüyor> Aynen öyle. <düşünüyorsun> yani. <gülüyor> ama vahim. Çok, çok vahim. vahim evet. hani, o, o derece vahim ki üzerinde e, e, şimdi bu e, saçmalıktır demekten fazla söz söylemeye şimdilik gerek yok bence. Mithat Bey ama şu kısmı eklememe izin verin. Elbette. Yani bir arada yaşayan insanlar var, İstanbul genelinde, Anadolu genelinde bir arada yaşayan gerçekten insanlar var ve bu insanların içerisinde bir tedirginlik e, halsiz oluyor. Daha önce çeşitli olaylarda gördüğünüz kızınız terör örgütleriyle beraber işbirliği içinde gibi telefonlar geliyor. Evet. E, aynı şekilde bu yüzden de telefonlar gelmeye başladığı zaman iş ciddiye binebilir ve bunun sonucunda yani ben intiharlardan cinayetlere gibi birçok e, olayla karşı karşıya kalabilir. Çok çok yani bu işin. Ee, hani peşini bırakmamak e, sadece bu e, konuyla ilgili değil başka konularda da elbette e, hani uyanık olmak e, bir şeyler yapmaya çalışmak gerekiyor fakat bu söz üzerine e, Ömer abinin dediği gibi hemen tartışmaya atlamak yerine e, bu ve benzeri konularda bundan önce de e, var olan şimdi de gündeme gelmesi muhtemel olan e, baskı pratiklerine karşı da çok daha e, kapsamlı, çok daha etkili bir şeyler yapmak lazım diyorum ben. Yani başbakanın sözü üzerine başbakan e, e, gündem yaratsın diye belki e, ortaya attı bilemiyoruz tabii. O söz üzerine birdenbire e, yine tartışmaya dalmak ve sonra unutmak gibi bir havada oluyor biliyorsun. Evet. Gündemden çekilince de unutuluyor. Oysa ee, bu, hani bu öğrenci evleriyle ilgili hukuksal düzenleme yapamazlar. Fakat e, fiilen e, taciz edebilirler, rahatsız edebilirler. Bu başka alanlarda da mümkün. Yani göreceğimiz üzere bundan sonra da, bundan önce olduğu gibi e, çok daha e, hani gündem olmasını beklemeden e, demokratik, özgürlükçü, çoğulcu e, bir e, Türkiye için uğraşmayı sürdürmek gerekiyor. Bunları daha daha da somutlaştırarak yürütmek. Yani yaşam alanlarına sahip çıkacak inisiyatifleri daha fazla ciddiye almak gerekiyor diyorum ben. Evet. Şimdi buradan o zaman şeye geçelim. Yani çok senin de hayatını özellikle birebir neredeyse ilgilendiren Kendini etkileyen duvar meselesine bunun sahibinde duvar evet. çekme meselesi. Yani bizi de bu konuda çok uzun zamandan beri düşündürdüğümüz programlarda da konuştuğumuz bir şey. Yani güvenlik duvarları insanları belli bir çizgi veya sınırın öbür tarafına geçmekten alıkoymak, onların hareketini sınırlandırmak veya iki nüfusu birbirinden ayırmak ya da ayrı tutmak amacıyla inşa edilen bariyer. Evet. Bunlar her türden olabiliyorlar. Taş, beton, demir, çelik, diken, tel, eklektik bir anlayışta hepsi birden de kullanılarak inşa edilebiliyor. Bir duvar maddemiz var. Bizim bizim. Açık kitabın açık maddesi ki... bu Evet. Senin yazdın. Evet. Lakin. Kadim tarihte Çin İmparatorluğu'nun Muadistan ve Mançurya'dan ayıran Çin Sreddi de var. İkincisi de modern tarihte batın, Batı Berlin, Berlin duvarıydı ama şimdi günümüzün en büyük modası denebilir yani nüfus artışları, iklim sorunları gelir dağılımı, adaletsizlikleri yükselen şiddet ve terör korkusu ve de en büyük, belki de tarihte eşi görünmemiş ölçüde yükselen sivil protesto hareketleri karşısında duyulan kaygılar yani yazdığımız tarihte bunu kitapta dünya, ekvator çizgisinin yarısından daha uzundu. 23 bin kilometre. Kaç, kaç tarihinde yazılmıştı bu? Bu 2009 sanıyorum. 2020, yani evet. 4 yani. sene falan oldu. Hı hı hı. Çok daha aşmıştır herhalde. E, Açtı ben birkaç örnek ekleyeceğim tabii bunlara. Şimdi o zaman vardı bir sürü. Sen tamamla istersen abi. Yani aşağı yukarı böyle çok uzun bir yazı yazıp çeşitli örnekler vermiştik. Mesela İtalya'da Padua kentinin kentini Riyane. Evet. Yani. Riyaneli mahallesinde El dünyanın en kısa güvenlik duvarı 2006'da iki günde yapmışlar. Çelik konstrüksiyon, Afrikalı sığınmacıları ve mahallede artan suç olaylarını kontrol altına almak için. Fransız <gülüyor> hadiseleri diye adlandırılan bir durumu önlemek için yapılmıştı evet. böyle bir... <gülüyor> Çok acayip bir şey yani. Evet, evet. Tabii İsrail Batı Şeria Duvarı'nı ki yenilerini de yapmaya devam ediyorlar. Evet. Evet. onları hiç saymıyorum ama şimdi Türkiye'de de çok var yani bu heves de var girişim de var evet şimdi tabi bu özellikle Suriye'deki hani savaştan sonra ve Rojava'daki gelişmelerle birlikte ortaya çıkıyor şimdi sahibinde gayba Ceylan Pınar'da da var bu duvar meselesi gerçekten çok hassasiyetle üzerinde durulması dikkatle Takip edilmesi gereken bir mesele. Dediğim gibi dünyada da e, sanki son 20 yılın en büyük modası gibi görünüyor. E, çeşit çeşit duvarlar var. Şimdi sınırlar yani iki ülke arasındaki sınırda e, örlen duvarlar olduğu gibi işte böyle şehirleri bölen, belli şehirleri bölen duvarlar var. Yani şehir duvarlar duvarların tipik örneği Berlin ama bir de şeyi unutuyoruz hep, Lefkoşe'yi unutuyoruz. Evet tabii. Ee, bölünmüş şehirler diye işte e, çok hazin bir manzaradır o. E, bunlar bilinen açık duvarlar bir de şehirleri bölen e, ve çok da bilinmeyen yani duvarlar var. Belfast'ta olduğu gibi. Ee, yani Berlin duvarı gibi değil belki. Refkoşa'daki duvar gibi de değil ama e, çeşitli mahalleleri, Katolik ve Protestanların e, mahallelerini birbirinden ayıran duvarlar var hala. Mahalle kapıları var işte falan. Yani evet. o, bu tuhaf e, e, bir görüntü o da insanın içini eziyor. Yani ben e, onunla ilgili de yazmıştım, konuşmuştuk ayrıca e, radyoda. Ee, şey, o kadar çok ülkede şu anda duvar örülmekte ki ben dün hani bunlarla ilgili bir, bir şeyler bakayım dedim. Ee, en bilinenleri e, biraz önce işte konuşta İsrail'in e, hani, ördüğü duvarlar var. onlar da çeşit çeşit tabi. yani evet. hem Gazze'de e, işte o duvar var, batışırya boyunca uzanan bir duvar var. E, yerleşim yerlerinin bu Yahudi yerleşimlerinin e, etrafını çevirleyen duvarlar var falan. Şimdi e, ABD'nin Meksika sınırına ördüğü duvar var. E, Güney Afrika'da mesela apartheid rejiminden bu kadar çekmiş bir ülke ve e, ırkçı rejim varken ülkenin içi labirent gibiydi. Her tarafta duvarlar, sınırlar falan vardı yurtluklar oluşturulmuştu işte hani siyahların çıkabileceği, çıkamayacağı gideceği, gidemeyeceği yerleri belirlemek için sınırlar, duvarlar tedavgiler vardı ülke içinde her yerde. O nedenle labirent gibi ülke diyorlardı o zaman yani bu duvarlar ve tedavgiler dolayısıyla. Şimdi Güney Afrika kendi komşuları arasında duvar örüyor e, oradan çok sayıda mülteci geliyor diye ee, Suudi Arabistan'ın Irak sınırına örmeye başladı Daha neler neler Bulgaristan'a şimdi... da ben ekleyebilirim bir Efendim, Bulgaristan'da ha. da şimdi bir ya tane evet. Ve şöyle deniyor Bulgaristan'da 30 kilometre uzunluğunda Bir çelik duvar örülüyormuş Amaç da başta Suriyeliler olmak üzere göçmenlerin evet. yasa dışı girişini engelleme İçişleri Bakanı da mesela şey diyor, bu akını yönetemezsek insanlık krizi yaşanabilir diyor ki halihazırda benim bildiğim kadarıyla bir insanlık krizi yaşanıyor. Fakat ülke içerisine girdiği zaman göçmenler galiba e, Bulgaristan İçişleri Bakanı dediği gibi o zaman görülüyormuş insan insanlık krizi. Evet evet evet doğru. En son örneklerden biri bu Bulgaristan'ın me. E, niyetlendiği başladı mı bilmiyorum ama e, planı var ve açıklamalar da yapıldı. Evet AB'den de bütçe isteniyor bu konuda. Evet. E, zaten AB'de bu konuda hevesli görünüyor. Yani şimdi e, hani bir global yanı var. O global yanda zaten bu çizdiğimiz manzaraya baktığımızda ya da e, gökyüzünden bir e, fotoğrafı çekilirse e, şimdi bu manzaranın dünyanın çeşitli yerlerinde en önemli şey duvar olur herhalde her tarafta duvarların yükseldiği görülür üstelik küreselleşme çağında sınırların ortadan kalk kalkacağı işte dünyanın bir global köy haline geleceği söylenen bir çağda yaşıyoruz bunları ee, i̇şin ironik ve hat, trajik, hem ironik hem trajik tarafı bu zaten. Ee, her alanda hareketlilik e, artar ve sınırlar e, delinirken şimdi insanların geçişlerini engelleyen e, duvarlar yükseltiliyor Yani insanlar bir yere hapsediliyor. Şimdi bizim sınırda Rojava'da Nusaybin Kamışlı arasında e, örülmek istenen duvarın daha kendine özgü bir yeri var bunların içinde. Yani hep benzeyen ve benzemeyen yanları var. Evet. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu iki ülke arasında örülen duvara benzetilemez. Yani Amerika'nın işte Meksika sınırına çizdiği duvar gibi değildir. Aslında bu bir dış duvar bir sınır duvar değildir. Bu bir iç duvardır. Bu duvar Kürtler arasına çekilen bir duvardır. Türkiye ile Suriye arasına çekilen bir sınır örülen bir duvar değildir. Ee, ya da şöyle diyelim, Kürdistan halklarının birbiriyle temasına bir duvar örülüyor. Birbiriyle e, yani ilişkisine birbiriyle Entegrasyonuna karşı bir duvar Örülüyor ee, Şimdiye kadar e, Tel örgü zaten vardı Mayınlı bölge vardı e, Bunlar e, 60 küsür yıldır var Zaten e, Ama şimdi neden Duvar örülüyor ve e, Hani bu e, Ne kadar olacak bu duvar Şimdi yapılan açıklamalara göre Baş, daha doğrusu İçleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama e, bunun işte güvenlik amaçlı olduğudur. Şimdi Zimbabwe'nin de e, bana onu hatırlattı. de bir duvar örüyor kendi. E, hangi ülkeyle? Evet. Botswana'yla mıydı neydi? Komşusuyla örüyor şimdi yanlış söylemeyeyim. Yaptıkları açıklamada da gerekçe olarak e, efendim, e, hayvanlardan yayılmakta olan şap hastalığına karşı bu duvarı örüyoruz diyorlar. Yani e, o şap hastalığının e, kendi ülkelerine gelmesini önlemek için çünkü hayvanlar sınırdan e, işte öyle kontrolsüz geçiyorlar tabii diyorlar falan. Evet, şimdi Bo Bot bu ne kadar ciddi ise bu açıklama. Botswana'yla Botswana, Botswana baktım da şimdi evet. <gülüyor> 500 al, gemi yani olandan büyüklükte. Hastalık durdurmak ya, için. Yani bu şap hastalığı için ona yapılan yatırımı düşünseniz de bir de yani bu duvara e, harcanan parayı bir düşünün. Şap hastalığı için. Şimdi bizim İçişleri Bakanı'nın Rojava sınırında, e, daha doğrusu Rojava'nın e, e, ya örülen, yani Türkiye'de Suriye sınırı diye bilinen Kamuşlu'yla Nusaybin arasında örülmeye başlanan, e, duvar için yaptığı açıklamalar da bana Zimbabwe'nin Botswana sınırını ödüğü duvar için yaptığı açıklamaları hatırlattı. Yani şap hastalığını önlemek için şöyle diyorlar efendim mayınlı tarlaya karşı korumak için. Ya mayınlı tarlaya karşı korumak için bugüne kadar neredeydiniz eğer amacınız buysa ee, ve niye onu yapıyorsunuz? Üstelik mayın, asıl Türkiye'nin hani bu ya, mayınlar ve yusuf sözleşmeler gereği yapması gereken şey duvar örmek değil mayınları temizlemektir ve bu e, yıllardır gündemde var yani orayı temizlemeniz gerekiyor. Şimdi birincisi e, Kürtler arasına duvar örmeye çalışıyorlar. E, mesela bu bir Berlin duvarı gibi bir duvardır. Yani Nusaybin'le Kamuşlu'yu çok fazla birbirinden ayrı şeyler olarak düşünmemek lazım. Belki işte coğrafi ve siyasi açıdan yani dünya siyasi coğrafyası açısından İki ayrı ülkenin şehirleri gibi görünüyorlar ama gerçekte de öyle değil. Gerçekte de bu iki şehir birbiriyle akraba olan ve birbiriyle bağları çok duvarlarla, sınırlarla ya da siyasi coğrafyanın işaretleriyle birbirinden ayrılamaz. Evet bunu senden iyi kimse bilemez kolay e, bunu kolay. Bunu da evet ben en iyi bileceklerden biriyim. Şimdi Nusaybin'in e, e, hani Nusaybin ile Kamışlı arasındaki ilişki sabah uyandığınızda gözünüzü e, işte çevirdiğinizde güneyinize ya da herhangi bir noktada bu çarşıdan e, geçtiğinizde baktığınız yerdir Kamışlı. Yani neresine duvar öreceksiniz? Ve bu duvarı tutamazsınız ayak bu duvar ayrıca hakikaten utanç haline gelir. Yani bir karar eki olarak kalır bu girişim. Başarılı olamaz ama bunu başlatmış her kimse bunun lekesini taşır. Şimdi yalnız Türkiye kamuoyunun özellikle Batılı kamuoyunun bu meseleye duyarsız davrandığını da görmek gerekiyor, işaret etmek gerekiyor buna dünya çapında bu kadar önemli bir e, küresel mücadele meselesiyken e, ve dünyada bu tür gelişmelere özellikle e, herkes kendi siyasi tutumuna göre tepki gösterirken burnumuzun dibinde kendi içimize örnen duvara karşı bu sessizliği anlamakta zorlanıyorum ben e, Ayşe e, sevgili Ayşe Gökkan belediye başkanı bir haftadan fazladır açtık bile ölüm orucunu. Evet, sınırda yapıyor bunu. Ve artık ciddi sağlık sorunları var. Yani sırf dikkat çekmek ve bunu engellemek için yapıyor. Ama Türkiye'nin batısında yok. Şimdi bazen hani ya işte işte bilmem şöyle bir şey oldu mu hemen tepki gösterirsiniz ama Kürt bölgesinde bir şey oldu mu susarsınız diye suçlar ya Kürtlerden belli çevrelerden insanlar e, haksızdır demek de zor onlara. Yani niye bu kadar kayıtsızlık nedir bu ilgisizlik önemsiz bir şey mi e, bunun ne kadar önemli olduğunu e, hani biraz daha ciddileşirse proje sanırım Türkiye'nin batısında bulunanlardan önce dünyadaki çeşitli toplumsal hareketlerin temsilcileri fark edeceklerdir belki de dünyada hani bu çeşitli hareketler var tepki, protesto hareketleri var Suriye yani Türkiye'de inşa edilen duvara karşı etkili protesto onun oradan gelmesini bekliyorum artık neredeyse Evet çok yani kaygı verici bir durum. Kaygı verici bir durumun bir boyutu da barış süreciyle ilgili. Şimdi barış sürecinin nihai hedefi hani Türkiye'de Kürt sorunun çözülmesi ve e, hep konuşuyoruz mesela Öcalan'ın e, 21 Mart'ta okunan e, mesajında da e, bir Mezopotamya entegrasyonu hedefi vardı. Şimdi barış süreci derlerse ve hani e, gereği gibi e, yürürse ulaşacağımız yerlerden biri zaten Türkiye ile Suriye arasındaki e, Suriye ile e, şey Türkiye ile Suriye ve Türkiye ile Irak arasındaki sınırın evet. e, önemsizleşmesi yani bir tür e, Avrupa Birliği sınır haline gelmesidir. E, barış sürecini ciddiye alan hiçbir hükümet e, bu e, o gelişmenin önüne duvar öremez. Öreceği duvarı e, barış sürecine ve barış imkanlarına ne kadar çok büyük zarar verdiğini girmek, görmek zorundadır. E, ben e, açıkçası eğer bu duvar projesi e, çok ciddi tutulursa ve devam ettirilirse e, barışa yönelik en, e, barış sürecine yönelik en ciddi e, e, tehlike ve tehdit olduğu kanısındayım açıkçası. Evet bunları yani e, kimler nasıl ısmarlanıyor, hangi şirketler e, kaç paraya mal oluyor filan onların da konuşulması lazım bu işten e, belli sayıda e, grupların da kar ettiği düşünülebilir. Çok ilginç gözden kaçmış bir haber verdi. Şimdi tekrar Hı -hı. Bu maddeye bakınca gördüm 2006 senesinde bir Yeni Asır gazetesinde çıkmış bir haber var. O zaman PKK'ya karşı Irak sınırında 473 kilometre uzunluğunda 8 metre yüksekliğinde bir duvar örüleceği açıklanmış. 2007 güzünde. Evet. Ee, ve bu yalanlanmadı bildiğim yapılmadı ama yani, dijital kameralar, betonarme vesaire ve... Evet, evet böyle bir şey vardı iki mi 2,3 milyar dolara mal olacağı da hesaptı. Çok ayrıntılı bir hesaptı. Şimdi bunlar yani hakikaten dünyanın gözü önünde dünyayı bir kovşa çevirme durumları. Ya tabii aslında bak bu duvar meselesinin bir diğer boyutu da acaba sınırın kimler arasında çekildiğidir. Yani e, Türkiye'nin etrafına duvar ördüğünüzde Türkiye'yi sınırlarından, e, sınır ötesinden, komşularından korumuş olmuyorsunuz. Türkiye'yi izole etmiş oluyorsunuz. Türkiye'yi içine kapatmış oluyorsunuz. Türkiye'yi hapishaneye çevirmiş oluyorsunuz. Bu bütün duvar örülen yerlerde böyledir biliyorsun bir de. ...şeyler konuşuluyor tabii haklı olarak... ...bu zenginlerin... ...ultra zenginlerin siteleri var... Evet. ...çeşitli bölgelerde... ...Türkiye'de de ortaya çıkmaya başladı... ...bir süredir... ...onlar da duvarları örüyorlar... ...güvenlik duvarları örüyorlar... ...kendi yaşadıkları bölgelere... ...sitelere falan... ...şimdi onlara bakıyorsunuz... ...ya kim kimden korunuyor... ...asıl olan burada nedir... ...ne olmaktadır sorusunu soruyorsunuz... ...bir gün bakıyorsunuz... ...yani... Hani dış dünyadan korunuyor ama kendine bir iç hapishane yaratmış oluyor ve bu şekilde yaratılan hapishaneler büyüdükçe dünya küçük küçük hücrelere bölünmüş oluyor. Ee, şimdi Türkiye'yi Suriye'den koruyacak yani neyinden koruyacak onu da anlamıyorum. Evet zaten. bunlar yani. tamamen ge gerekçe yani mesela evet. İsrail duvarı ki en bence teyel yeri deniyor ona İsrail'e pekiş evet. evet. tutmayan bir yara mı diye bir kutu evet. vardı. Evet. Evet. Yani duvar güvenlik amacıyla yapılıyorsa neden İsrail Batı şerianın önemli bir kısmını gasp ediyor o zaman? Yani neden Batı şerianın içine geniş kavislerle dalıp çok uzaklara savrulmuş Yahudi yerleşimlerini de çekip İsrail içine alıyor ve neden binlerce hektarlık en verimli tarım arazisine ve Batı Şeria'nın yeraltı su rezervlerinin çoğuna İsrail tarafından el konuyor diye de sormuştur vakti zamanında Chris Hedges'in bir yazısında görmüşüz. Tabi tabi zaten hani o kadar e, e, çok boyutlu bir mesele ki bu. Ee, e, şimdi duvar önümde Şimon Peres'in o dönemde söyledikleri laflar var tabi yani buna gasp duvarı deniyor biliyorsun evet. ee, Şeye güvenlik duvarı falan değil ve güvenlik bu işin e, e, galiba en enemsiz tarafı yani bahanesi ve e, kendi toplumunu inandırmak için e, en etkili e, argüman bunu kullanıyorsunuz ve kendi toplumunuzdan bu duvarın Örülmesine karşı gelecek tepkileri Önüyorsunuz ee, Sizin güvenliğiniz için diyorsunuz Yurttaşlara Onlar da tamam bizim güvenliğimiz içinse ne yapalım Güvenlik deyince zaten akansılar duruyor Bazı yerlerde bazı toplum Kesimlerinde falan şey, oysa gerçek işlevleri bu değil. Şimdi evet bu, yani evet. haritada mesela görünmeyen esas nokta da e, duvarın fi, İsrail'in Filistin topraklarından gasp ettiği çaldığı her bir arsa ve emlaki birbirine bağlıyor ve sonunda tüm parçalar yerine oturduğunda evet. diyor diye bitirmiş yazısını o tarihte. Evet. İsrail bu kuşatılmış sefalet, yoksulluk ve umutsuzluk havuzcuklarını bütün dünyaya Filistin devleti olarak ilan edecektir diyor. evet. evet. Yani tamamen böyle bir şey var. Zaten e, dediğim gibi şimdi da Sharon da e, o dönemde e, bu amacını saklamayan sözler söylemişim önümdeki kitaplardan birinde. Onu görüyorum da yani e, bu dedikleri doğru pek çok işlevle inşa ediliyor. Bu duvarlar tabii dünyada şu an e, bu tartışmanın sembolü ve en önemli e, uygulaması İsrail duvarı bu. Ee, o nedenle üzerinde ne kadar çok durursa geridir e, ama e, eğer e, hakikaten ısrar edilirse e, bu şimdi bizim e, müsahibin kamışla arasında örülmekte olan e, duvar devam ettirilirse kaç kilometre olacağı ne kadar süreceği ne yükseklikte olacağı da belli değil. Devam ederse e, bence Orta Doğu'da İsrail duvarı kadar önemli bir e, siyasi e, mesele haline gelecektir, gelmelidir. Evet, çok önemli bir mesele gerçekten. Bir de tabii bir, son bir nokta daha tabii, var. Tabii. Gözden kaçabilir diye endişelendim. O da e, gezegenin bir büyük kuşa çevrilmesi, yalnız insanların değil, hatta mesela iklim değişikliğine göre göç etmek isteyen bin bir türlü hayvanın ve bitkinin de hareket sahibetlisini evet, evet. sınırlıyor evet. bariyerler ve Tüm canlılar alemini de kalın duvarlar arasında sonsuza kadar hapsetme eğilimi taşıyor. Çok acayip. Yani hani e, bu sömürü düzeni, bu böl, parçala ve e, tahakküm altına al düzeni, bu dünyayı, doğayı mahvet ve sonra da keyfince işte tasarruflarda bunun düzeni e, tutmazsız, yürümez. Yani Suriye sınırına duvar Tutmaz diğer yerlerde de yıkılır bu duvarlar zaten. Aklıma Üzülüş Güvahının duvarlar şarkısı geldi mi dersen. Onla mı bitirsek? <gülüyor> <Bu da bilirsek. gülüyor> Hazır mıdır bizim şeyde varsa? Bitirsek. Kısa bir parçası en azından ama bu duvar meselesini daha çok konuşmamız gerekiyor. gerekiyor. Öncelikle tabi müsabbin kamışla arasında örülmekte olan duvara. Lütfen biraz daha o e, hani tepki göstermekte biraz daha duyarlı davranın ve orada bir açlık görevi var. Evet. Belediye başkanı sınırın sıfır noktasında açlık görevi yapıyor. Hatta ölü orucuna dönüştürdü mü bilmiyorum ama yani iki gün önce konuştuğumda da sağlık durumu e, artıp giderek bozuluyor. Buna tekrar e, dikkat çekmek istiyorum evet. e, ilgi e, lütfen ilgi. Dün Ama de Cengiz, Cengiz Çandar aramış telefonda. Bu sefer Cengiz Çandar'a cevap verememiş. Telefona cevap verecek durumda değildi diye yazmıştı. Bugün Cengiz Çandar köşesinde. Evet doğru. Ben de üç gün önce aramıştım galiba. Yani e, halsizdi ve e, e, hani e, belli oluyordu zaten sağlık durumunun da vazılmakta olduğu. Evet bunun üstünde ne kadar duyulsa azdır. Evet. Kesinlikle, devam kesinlikle. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ediyorum. Mitat Sancarla hayat hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar açık kaste Hepsini. Ne böyle gurbet olsun, ne böyle ayrılıklar, ne böyle gurbet olsun, ne böyle ayrılıklar. Kaldırın duvarları, yıkın gitsin hepsini Ne böyle zulüm olsun. Ne de böyle şarkılar Kadının duvarları Yıkın gitsin hepsini Ne böyle zulüm olsun Ne de böyle şarkılar Ne böyle sınır olsun, ne böyle düşmanlıklar Kaldırın duvarları, yıkın gitsin hepsini Ne böyle zulüm olsun, ne de böyle şarkılar Kaldırın duvarları Yıkın gitsin hepsini Ne böyle zulüm olsun Ne de böyle şarkılar Kaldırın bu Yıkın gitsin hepsini Ne böyle zulüm olsun Ne de böyle şarkılar Kaldırın Evet Kaldırın Duvarları Zülfü Livanili'den dinlediğimiz bir türküydü ve duvar üzerinde daha çok konuşacağı benziyoruz çünkü zaten 21. yüzyılın en temel tuhaf gerçekliği olarak ortaya çıkıyor açık kitaptaki madde de. ...gezegenin bir büyük kovuşa... ...çevrildiği, yalnız insanların değil... ...hatta iklim değişikliğine göre... ...göç etmek isteyen binbir tür... ...hayvanın ve bitkinin de hareket serbestisini ...büyük ölçüde sınırlayan... ...bu bariyerlerin diyor... güvenliğine ölçüde sağladığı tartışması... ...bir yana tüm canlılar... ...alemini fiilen... Kanlı, ...kalın duvarlar arasında... ...belki de kanlı da tabii... ...arasında sonsuza kadar... ...hapsetmekte olduğu söylenebilir... ...diye bitiyor... Hatta bir de fotoğraf var. Berlin Duvarı'nın bir özgürlük anıtı olarak bırakılan 1.3 kilometrelik kısmı üzerindeki grafitilerde de şey yazıyor. No more wars, no more walls. Bundan savaş olmayacak. Duvarlar da olmasın. Olmayacak. Diyor evet. Ama pek öyle gelişmeler öyle görünmüyor. Aynı zamanda e, Yılmaz Güney'in uzun metrajlı e, filmi olan Duvarı'nda bu sene 30. 30. <gülüyor> yıl oluyor 1983 senesinde çekilmişti ee, 1976'da Ankara Merkez Kapalı Ceza ve Tutuk Evi'nde e, Yılmaz Güney'in tanıklık ettiği Çocuklar Koğuşu'nda çıkan ve tüm cezaevine yayılan bir isyanın e, konu edildiği bir filmdi ve e, bu filmden e, çekilmesinden bu yana da 30 yıl geçmiş durumda evet ve şeyde Duvar demişken tabii çok önemli iki şey daha ekleyelim bir tanesi John Kerry Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı tam bir aslında palyaço gibi dolaşıyor ve yani tam bir sirk görüntüsü veriyor gerçekten kendisi ee, İsrail'in e, bu ziyaret İsrail ziyaret öncesinde e, Batı Şeria'da yeni işgal altındaki toprak topraklarda her türlü hukuka ve uluslararası hukuka tamamen aykırı yeni yerleşim merkezleri inşa edeceğini Söyledikleri gibi Ürdün duvarı, Ürdün tarafında sınırın bir yeni duvar inşaatına daha başlayacağını da açıkladılar. Yani oradaki korkunç bir durum var. Ama Netanyahu'ya Jonathan Cook da şöyle yazmış, barış süreciyle ilgili olarak İsrail yazar Netanyahu Keriye özel hayatta ne söyledi bilinmiyor ama kimse İsrail Başbakanı'nın gerçekten barış aradığını filan düşünmüyor zaten hiç barışcı uzlaşmacı bir hali yok Netanyahu'nun Filistinliler Yahudi devletini kabul etmedikçe ve geri dönme hakkından vazgeçmedikçe asla barış olmayacak demiş ve şeyde açıklamış gerek işgalin işgal altında tutulan toprakların gerekse de bu yerleşim merkezlerinin bir çatışma mevzu olmadığını söylemiş Netanyahu. Evet, bunlar çatışma konusu değil demiş İsrail'in çok son derece güvenli güçlü güvenlik anlaşmalarına ihtiyacı var demiş. Bunlar hakkında da hiçbir şey söylemiyor John Kerry. yaptığı komititler sadece bunda sınırlı da değil. Aynı zamanda Polonya'da resmi temaslarda bulunuyormuş kendisi. Ve Avrupa Birliği'nden casuslukla ilgili, e, casuslukla ticaretin birbirine karıştırılmamasını istemiş, rica etmiş. Dışişleri Bakanı Lech e, mes Le, meslektaşı Radek Skorski ile düzenlediği basın toplantısında söylemiş bunu. Konuda Transatlantik Ticaret ve Yatırım Anlaşması'nın... E, casusluk problemleri yüzünden e, kafalarda kuşku yaratmış olması. Keri demiş ki transatlantik ticaret ve yatırım anlaşması çok sayıda kişinin aklındaki sorula, sorunlardan gerçekten ayrı ve farklıdır demiş. Bu küresel toplumdaki iş, ekonomi ve rekabet hakkındaki kuralların bazen sorgulanabilir ve istikrarsız olmasından kaynaklanır demiş. Evet. Ve evet. birbirine karıştırmayalım. Sizi dinlemiş olabil olabiliriz, casusluk yapmış olabiliriz o ama ayrı. ticari ticaret ayrı. Evet, sirk devam ediyor Geliyor, yani evet. tekrar. Evet, çok eğlenceli. Evet, yani mesela işte biraz önce George Monbiot'un Guardian'da çıkan... ...çok bence önemli noktaları işaret eden makalesine kısaca dönersek transatlantik ticaret ve yatırım ortaklığının peşinde koşuyor işte o ayrı bu ayrı dediği John Kerry'nin dışları bakanının o yani aradaki düzenleme farklarını Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa Birliği arasında Avrupa ülkeleri arasında çıkartmayı söylüyor şimdi çok ilginç bir şey bu büyük işletmeler iş çevreleri vatandaşlarını korumaya Yönelecek tedbir alan hükümetleri devre dışı bırakıyorlar diyor. Ve bunun kanıtlarını gösteriyor. Yani gizli bir şirket avukatları paneli, jürisi ya da hakime, yargıçları hem parlamentodan çıkacak kararları çeşitli ülkelerin parlamentolarında hem de şeyden bütün hukuki koruma sistemlerini de devreden çıkaracak bir şey ve bunu egemenlik konusunda özellikle muhafazakar kesimler ne kadar egemenliğine düşkün olduğunu biliyoruz ulusal egemenliğe evet. tıs çıkartmıyorlar ve böylece aynı şekilde yani Philip Morris firması, sigara firması Avustralya'yı dava edip kazanabiliyor ve kaldırtabiliyor mesela sigara paketlerinin sigara içmeyi zorlaştırmayacak şekilde yapılmasının bunun bizim ticari çıkarlarımıza aykırıdır. Yatırımlarımızı engelliyor diyor ve kazanıyor. Amerika Birleşik Devletleri ne yapıyor bunu? Avustralya'da. Avustralya'da. Arjantin'de işte elektrik fiyatları ve su elektrik su fiyatlarını dondurmuş Arjantin. Ama uluslararası su ve elektrik şirketleri Arjantin hükümetini dava ediyorlar. Bu bizim çıkarlarımıza aykırı diyorlar ve hakemlik mahkemesi kuruluyor. Ve onlar da 1 milyar dolar tazminat almışlar. Hükümet e, su ve elektrik fiyatlarını sabitledi diye. Düşünebiliyor musun böyle bir olayı yani? Bu da Arjantin'de. Yani Türkiye'de hele düşünemiyorum. En son çıkan bu konuyla alakalı haberlerde mesela okul ve camilere 100 metre mesafeye kadar sigara satılmayacağına dair şeyler konuşuluyordu. Mekanların açık alanlarında da sigara içme, içine, içmeyenlere yer ayrılacakmış. Düşünsenize caminin ne kadar çok olduğu bir şehirde yaşıyorsunuz İstanbul'da. 100 metre civarında çapında işte böyle bakıyorsunuz evet. ve sigara satılabilecek yer yokmuş. Bunu Türkiye'de olduğunu düşündüğünüz zaman gerçekten ilginç bir durum ortaya çıkabilir. Yani baba can konuşuyor biz de dahil edelim diye de bunları da öngörülmesi lazım galiba. Ama hem öngörecek ön hem de dahil edilecektir bence Türkiye. Benim kanatım budur. E ne olacak bu kadar çaba? Okul camilerde 100 metre mesafeye kadar sigara satılmayacağına dair insanların girdiği polemikler havada mı kalacak? Unutulacak mı? Bir evet, anda silinecek unutulacak, mi? Unutulacak, silinecek hepsi. Hepsini unutacağız. Üzerine güzel, soğuk su içeceğiz bir bardak. El Salvador'a geçelim. Yerel halk isyan etmişler HES'lerde olduğu gibi mesela Türkiye'de. Ve neye karşı çıkmışlar? Altın. Madeni vermiş, el Salvador'da kocaman ve çok büyük bir maliyet ödemiş. Buna karşı çıkan yörede üç kişi öldürülmüş, öldürülmüş. aktivistlerden. Evet. Ve e, niye itiraz ediyorlar? E, su kaynaklarımızı, yeraltı su, temiz su kaynaklarımızı mahvediyor. Siyanürli içiyle yapılan yöntemle demişler ve sonunda durdurulmuş bu kararı. Zafer mi demokrasi için? Pek sayılmaz. Çok uzun süre değil. Çünkü Kanada hükümeti yapıyor bu altın arama işini. Şey Kanada şirketi yapıyor. dorado mu? En önemlisi o. En son Bulgaristan'da, Batı Trakya'da Evros'ta, Meriç nehrinin hemen yanındaki altın madenlerini satın almıştı. Şimdi de Sapçı bölgesindeki altın madeni elinde bulundurur. Trakya madenciliğin hisselerini satın almış. Yani Bulgaristan'dan geçen, Türkiye'ye Bu gelen lazım. şeyler. Dünyalar tarafında. Benim, benim elimdeki yazı dava yok. Eldorado bir Kanada şirketi Olabilir dediğim Kanada doğru şirketim. olabilir. Ha, o zaman odur herhalde. Yani her yerdeler. Bulgaristan'da, Türkiye'ye gelen suların içerisinde. Yani ne olmuş biliyor musun? Durdurmuşlar sonunda. Üç kişinin öldüğü, aktivistlerin üç kişiyi kaybettikleri bir durumda durdurmuşlar. Fakat dava açmış şirket. Herhalde Eldorado'dur ve 315 milyon dolara ...hükümeti dava ediyormuş. Ve herhalde kazanacak. Gelecekteki çıkarlarımızı... ...karlarımızı engellediği için. Kanada demişken... ...Kanada'da 50'li şirketi... ...Amerika Birleşik Devletleri'nin meşhur... ...çok büyük ilaç devi O da... E, ...Kanada hükümetini 500 milyon dolar... ...yarım milyar dolara dava etmiş. Neden? Patent kanunlarını değiştir demişler çünkü e, yeterince yani bir mahkemede kazanmışlar. E, yeterince bu ilacın yararlarını gösteremedin izin vermiyoruz demişler. Onun üzerine şirkette Kanada hükümeti <gülüyor> dava etmiş. Karşılıklı? Ve e, alıyor herhalde patent kanunlarını değiştirin o zaman demişler. Yani bu yatırımcıyla devlet arasında çıkacak uyuşmazlıkları tamamen özel fanellerle, gizli duruşmalarla ve şirket avukatlarının yargıç olduğu bir şeyde yapılacakmış. Ve böylece gerek yurttaşlar gerekse de cemaat yani orada yaşayan topluluklar hiçbir temsil hakları da yok, haklarını savunacak bir durumları da yok. Zaten temiz etme hakkı da yok ama parlamentoların egemenliğini e, ve yüksek mahkemelerin, anayasa mahkemelerinin filan e, hiçe sayabilecek kararlarında durumlar oluyormuş. Buna inanmıyor musunuz diyor Monbi. o zaman size bir şey okuyayım demiş. Sabah akşam kalkıyorum e, akşam uyanıyorum gece ve mesela şeyi düşünüyorum demiş. Büyük şirket avukatlarından bir tanesi e, Egemen devletler böyle bir yatırım hakemlik anlaşmasına nasıl izin veriyorlar aklım hayalim almıyor diye konuşmuş. Üç kişi üç birey devletin bütün hükümetin bütün eylemlerini temiz eylem ona karşı girişilecek temiz sürecini de üstüne çıkabilecek bir heyet. Üç tane birey. Bütün mahkeme kararlarını bütün kanunları ve bütün yönetmelikleri parlamentodan çıkan değiştirme yetkisine sahip diye konuşmuş. nasıl yani ee, bayağı ilginç değil mi? Nasıl? Sonuç olarak yani naftada zaten işi bitirdiler bir yerde şimdi de Avrupa Komisyonuyla Amerika Birleşik Devletleri arasında tümüyle şirketler tarafından ele geçirilmiş iki büyük ent, birim diyor çoçumun diyor ve Düzenlemeleri bekleniyor bu ikisinin bütün şeyle şirketlerle hükümetler arasındaki yatırım anlaşmalarını düzenlemesi bekleniyor diyor komisyon neden Avrupa komisyonu Avrupa Birliği komisyonu şey demiş yapmak zorundayız demiş neden Kerry'nin o sevdiği işte insanlar bunlar çünkü e, ...mahkemeler yeterince şirketlere yeterince e, güvence vermeyecek kadar taraflı demiş. Mahkemeleri eleştirmiş. Hangi mahkemelerden bahsediyor diyor. Kendi üyelerinin e, Avrupa Birliği üyelerinin ülke mahkemelerinin yargı organı mı Amerika'dakiler mi hangisi anlaşılmıyor. Bir tek örnek bile vermemiş. Yani aslında Avrupa Birliği açıkça açık... E, halka e, hesap verebilecek e, mahkeme kararlarını ortadan kaldırıp kapalı tamamen yoz bir sistemle e, keyfi bir sisteme yol açıyor. E, bunun peşinde diyor. Bunlar demokratik alternatifleri tamamen ortadan e, kaldırıyor. Yani bankaların denetimini, enerji şirketlerinin büyük hırslarını, kar hırslarını... Ya da demir yollarının mesela yeniden millileşti, devletleştirilmesine, kamulaştırılmasına filan ve fosil yakıtları toprağın altında yani kalması gereken yerde bırakan bütün mahkeme kararlarını ta tarımar etmek üzere bir anlaşmadır bu yeni yapılan diyor. Evet ve kimse tızını çıkarmıyor hısını çıkartmıyor bize ya yani hükümetimiz diyor kendi Britanya hükümeti için konuşmuş tabii Guardian'de yazıyor İngiliz yazar bizim hükümette bu demokrasiye karşı e, girişilen muazzam saldırı cepheden saldırı konusunda bize danışmak şöyle dursun haber bile vermiyor diyor senin de dediğin gibi çünkü işte bu yüzden de o bütün o anlı muhafazakarlarımız Egemenlik hakkında öfleyen, pöfleyenler sus, sessizlik içindeler. Suskunluk. Uyanın ol, tamamen ayvayı bize yediriyorlar. O zaman... Çöpüyle diye. Yani şöyle bir durum ortaya çıkabiliyor. Sadece e, İngiltere dil ayvayı yiyen, İngiliz hükümeti yüzünden birçok ülke e, ayvayı yemek ve halihazırda yiyormuş da bizim yeni yeni haberimiz oluyor. Aynen. Belki burada... E, Şeyde, şeye tekrar dönebiliriz. N.S.C. skandalı dönebiliriz. B.B.C. Türkçe'de yayınlanan bir son dakika haberi gibi bir haber olarak da nitelendirebileceğimiz açık gazetesi sabah saatlerinde gelen bir haber var. İngiltere'de yayınlanan Daily Telegraph gazetesi, İngiliz istihbarat servisi e, nasıl kutlu, şey yapmak kısaltmak lazım bunu. GCHQ'nun Kı evet bu GCHQ Vay, Doğru yaptım yani Evet, evet. Mi, şeyin MIT'i İşte istihbarat servisi Evet NSA'in İngiliz Bütekabili. muadili evet. Kıbrıs'ta geçen ve aralarında Türkiye'nin de bir, e, bulunduğu Bir dizi ülkeye ait e, Ne yok canım tabii, tabii, 14 fiber optik kabloyu izleme Aldığını yazmış İnternetten bahsediyoruz Google'ı ya da Yahoo'yu değil Kablolara sonda atmışlar ve buradan izlemeye aldıklarından bahsediliyor. Bu haberin kaynağı da e, delik Telegraf'ın yazdığı haberin kaynağı da İtalyan Espresso dergisiymiş. Derginin haberi Amerika Birleşik Devletleri istihbarat e, kurumlarının sırlarını ifşa eden Edward Snowden'ın sızdırdığı belgelere dayanıyormuş. Habere göre bu belgeler Kıbrıs'taki Dikelia üstündeki e, bulunan Nikola istasyonundan bu yeraltı kablolar aracılığıyla milyonlarca elektronik posta, telefon konuşması ve mesajlaşma ve diğer internet trafiğini izlediğine işaret ediyormuş İngiltere'nin İngiltere İnci Para Servisi bir de o var evet Berlin'in Berlin merkezinde gizli dinleme istasyonunda bulunduğunu da yazmış. Evet gazetenin haberine göre Snowden'ın sızdırdığı belgeler dayanarak yine Alman parlamentosu ve Başbakan Merkel'in ofisinin hemen yanı başındaki komşusu İngiliz Büyükelçiliği'nde bir dinleme istasyonu varmış. Oturup orada dinliyorlarmış bütün herkesi baş, Başkan Merkel'de olmak üzere. Gazete e, Snowden'ın belgeleriyle Amerika Birleşik Devletleri'nin Almanya ve diğer ülkelere yönelik casusluk faaliyetlerinin ifşa olduğu için. ...krize rağmen... ...bu istasyonun hala faal olduğunu söyleyemiş. biraz... ...Yan Albrecht, Alman Avrupa Parlamentosu üyelerinden... ...Yan Albrecht şey demiş... ...biz düşman değiliz demiş... ...bu Avrupa işbirliği ruhuna haykırı demiş... Yani, devam ediyor... Kablo ...ama ya, iyi, iyi haberi veriyorum... ...mecburlarmış bunu yapmaya... ...Obama açıklama yapmış... Başka alternatif yoktu. Gene teröristlerden bahsediliyordu. Tina demiş, evet. Yani ne yapalım? Herkesini toplamaktan mesela. başka teknoloji yok elimizde demiş. Obama aynen böyle söylemiş. Yani elimdeki haber böyle gösteriyor. Hepsini topar New York Times'dan bu haber. Yani bütün telefon konuşmaları. Amerika Birleşik Devletleri'nin içindeki tüm telefon konuşmaları. Yani on kişiyi bulmak için yüz milyonlarca kişinin telefonunu dinliyorsunuz. Dinliyorsunuz neden kaydediyorsunuz? Öyle bir durum var. Bir de. Mecbur başka alternatifimiz yok. Durum budur yani. New York Times aynen bunu vermiş. Ve düzeleceği filan da yok. Bu arada elektronik omnivor diyorlar. Biliyor musun ona? olur. O her şey etobur, otopur, hep obur. Hep evet. obur, evet. Hep obur. Elektronik hep oburmuş. Yani yeni çizilen bilgiler, N.S.A'deki bu casusluk faaliyetinin Birleşmiş Milletleri olduğu gibi içine aldığını. Bankimunu mesela Başkan Obama ile buluşmaya gidecekken önceden ne diyecek bizi önümüze ne getirecek diye bir şöyle şavullayalım bir çanağ çanağa geçirelim elden filan demişler diş dishware diye bir Özel veri tabanı varmış bunun için. Her hini hacette demişler. Yani, hini hacette? Hini hacette. Yani ne olur ne olmaz biz bir kaydedelim bunları analize alalım. Değişik tekst mesajlarını dünyadan. Bir tane de trackfin varmış. O da gigabitlerce kredi kartı o, sattın alışlarına. Tabii Bunlar şunu, da sıfır sıfır ortaya dökülüyorlar. Yalnız böyle. şöyle şeyler var. Mesela senin bazı problemlerin var. Diyelim ki psikolojik, diyelim ki cinsel sıkıntılar. Yüzden var. geriye geriye yedişer yedişer sayarsan bence her şey çözülebilir. Bir de dostun var. yani psikiyatrın... Ben hala öğrenciyim lütfen. yani <gülüyor> Böyle konuşuyorsunuz da devam <gülüyor> etmekte <metni> olan bir <gülüyor> üniversite var. Seni örnek aldım peki. Selahattin alayım. Yani şeyin ne konuşuyorsun sürekli olarak. Mesela bir günde üç defa aramıştım psikiyatrını. Hmm. Bunlar kayda geçiyor tabi. Bunların hesabı sorulmaz mı? Üç defa, bir günde üç defa da konuşabilirsin mesela. Hmm. Bunların hepsi geliyor. Ortaya çıkmaya başlıyor. Sapır sapır dökülüyor. Bir reklamı hatırladım ben. Chuck Hagel'ın oynadığı bir reklam Amerika Birleşik Devletleri dünyanın tek lideri olmaya devam ediyor. Yaptığı son açıklaması böyleydi. Amerika Birleşik Devletleri'nin savunma bakanı Chuck Hagel'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyanın tek lideri olmaya devam ettiğini Doğru. dair yaptığı biz, reklamdı bu. Hayır ben şeyi hatırlıyorum. Biz düşman değiliz e, demiş ya Avrupa parlamentosu bizi niye dinliyorsunuz izliyorsunuz diye biz dostuz dünyalı dostuz der gibi. Hayır bir ara bir diş macunu reklamı vardı. Tartarla mücadele edin diye e, diş e, diş taşları yapıyor. E, böyle reklamlar bol bol canavar gibi de gösteriyor. Bir mikrop gibi tartar resimleri filan çıkıyordu televizyon reklamlarında. Bir telefon almış şirket. Ben biz Tartarız, düşman değiliz diye Tatarlarda <gülüyor> bir şey gelmiş öyle bir şey. Avrupa'daki telekulaklar Londra'ya uzanıyor. Casuslukla ticareti karıştırmayın diye Edward Snowden'da bir manifesto kaleme almış. Gerçeklik manifestosu bunun belki sorumluluk ve Ger gerçekleri söyleyenler bir suç işlemiyorlardır diye. Ve Snowden Berlin'e gelip bu konu hakkında doğrudan tanıklık yapabilmek yapabileceğini söylüyor. Can güvenliğinin sağlandığı takdirde Onu kabul edilmiyor. Fakat Almanya'da hükümet tarafından kabul edilmiyor bu durumda. Evet. Gelme deniliyor. Sen gelme. O olayları ortaya çıkardın. Herkesin bildiği ve bilmezden geldiği şeyleri ortaya çıkardın. Bu yüzden sen gelme Amerika Birleşik Devletleri'ne aramız bozulamaz Biz senin yüzünden. Düşman değiliz diyorlar. Evet. Böyle bir durum var. Şeyi de bir hatırlatalım. İsrail'deki durumla ilgili epey bahsettik. Bir milyon İsrail'in önde gelen entelektüeli terk etmiş tarihçiler. Bir milyon kişi. Bir milyon kişi yaşanamaz bir ülke gidiyor ve Dolayısıyla yeni duvarlar ve kuvvetle yani bütün eğitim seviyesinde senede iki defa bütün öğrencileri holokosta götürüp bak bunları unutmayın ve bunları Araplar yaptı Arap öldürmek mübahtır diye de eğitimler veriliyor evet Rabbiler tarafından çok güzel. orduyla Rabbiler arasında hamlar arasında da hiçbirliği ve çok ayrıntılı bir kitap yayınlandı belki daha fırsatını bulur, bulur söyleriz ama bu arada İs İsrail'in Ud Festivali'ni de boykot çağrıları Sabahat Kiraz ve topluluğuna da açık mektupta devam ediyor. Hala bir açıklama görmedik ki katılıp katılmayacaklarına dair ama ya, halk ve tasavvuf müziği yapan Türkiye'li ses sanatçısı Sabahat Kiraz'dan apartal İsrail'indeki gösterisini iptal etmesi isteniyordu. Ondan da... ...ve o kampanyada devam ediyor... ...bir açıklama gelmedi... ...son olarak Kerry ile bitirecek olursak... ...Kerry şeyleri çok övmüş... Kerry Mısır'da gitmiş... ...Mısır ziyaretinde... ...demokrasiye örnek bir ülke olma yolunda... ...hızla ilerliyor demiş... ...mısır mı? Evet... Aynen böyle yani... ...vahşi bir askeri diktatörlüğü... on ...onore etmiş arkasından da bir vahşi bir totaliter ortaçağ monarşisini de onore etmiş. Suudi Arabistan'da şeye doğru gidiyor demiş. Gerçi her ikisinde de konuşmamış. Neye doğru gidiyormuş Suudi Arabistan? Demokrasiye söylemesi. ve iş birliğine doğru. Demokraside Suudi Arabistan'da demokrasi namına konuşulabilecek tek bir durum varsa şu anda o da kadın sürücülerin kadınların sokağa çıkıp doğrudan araba kullanmaları gibi bir gayet doğal olarak nitelendirdiğimiz bir süreci gerçekleştirmek için o, mücadele etmiş Keryon'dan bahsetmemiş. Hangi demokrasiden bahsetmiş Stüdyo Arabistan'daki? Ya i̇şte şey demiş yani daha Luts gibi daha bir PR çalışması. De daha yani demokratik oldu. bir Orta Doğu'ya ilerleme yolunda iki örnek demiş. Ee, Sisi de, şey, diktatörlüğüne de şu andaki şey onun da Sisi'nin e, Sisi'den değil de Mursi'nin Cumhurbaşkanı olarak beni yargılama hakkınız yoktur siz meşru değilsiniz dediğini de bahsetmemiş ondan hiç Hı. böyle bir oyun işte bu sirk diyoruz ya boşuna demiyoruz herhalde Ve halkla ilişkiler şeyi ayrıca Kerry ile şey arasında bir bağlantı kurarak bugünkü programı bitirelim neyle bitiriyoruz bugünkü programı Başta sorduğumuz bir soru vardı. Daha da soru değildi. Kimsenin soru ol olarak aklına gelmiyordu bu. Birlikte yaşayamama, bir evet. arada yaşayamama durumu. Kerry ile şey birlikte yaşayabiliyorlar ama. Tiger Woods. Çünkü ikisi de e, birisinin babası, birisinin de kendisi. John Kerry'nin kendisi. Vietnam'da Gazi. savaştılar, gaziydiler. Aynı topa bakıyorlar yani. Topu takip ediyorlar. Peki. E, o zaman... Why can't we live together? Ee, yani neden bir arada yaşayamayı sorusunun el alındığı bir parçayla bitirelim. Parça Timmy Thomas'ın parçası. Ama biz e, İngiliz caz e, pop e, grubu olan Shad'dan dinliyoruz. Shad'de. dinliyoruz. E, why can't we live together? Diyoruz. Hoşçakalın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Çıkkastı.